Canterbury başpiskoposluğunu vermişti. Burada onun övgüsünü yapmaya kalkmayacağım. Dostluğumun bir dal kavukluk sayılması korkusuyla değil, övgülerimin onun bilginliğine ve erdemine erişemeyeceği düşüncesiyle. Kendisi öyle parlak bir ün kazanmış bulunuyor ki, onu övmek, atasözünün dediği gibi güneşi fenerle göstermeye benzer. Görüşmelerin yapılacağı, Burrus şehrinde Prens Charles'ın gönderdiği birbirinden seçkin sözcüleri bulduk.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 Bunun üzerine İspanyol sözcüleri prensin ne diyeceğini öğrenmek için Brüksel'e gittiler. Ben de bu arada Anvers'e gitmek fırsatını buldum. Anvers'le pek çok insanla tanıştım. Ama bağlandığım en hoş insan Anvers'le Peter Gilse oldu. Yurttaşları arasında çok saygın bir yeri olan bu dürüst genç, kültürü ve ahlakıyla da büyük saygıya layıktır. Bilgisi ne kadar derinse huyu da o kadar iyi.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 Karımdan ve çocuklarımdan dört ayı aşkın bir zaman ayıran gurbet pek acı gelmedi bana. Bir gün Nötrö dağıma gitmiştim. Halkın gözdesi olan bu kilise bizim en güzel mimarlık şaheserlerimizden birisidir. İbadetten sonra otele dönerken birden Peter Giles ile karşılaştım. Yaşlıca bir yabancı ile konuşuyordu. Güneşten yanmış teli, uzun sakalı, üstünden düşecek gibi duran yeleği hali tavrıyla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 Size ondan daha etraflı, daha ilginç bilgiler verebilecek birini bulamazsınız dünyada. Böyle şeylere ne kadar meraklı olduğunuzu bilirim. Yanılmamışım. İlk bakışta bir kaptana benzetmiştim kendisini dedim. Yine de yanılmışsınız. Gemiyle gezmesine gezmiş ama Palinirus gibi değil, Odysseus gibi. Daha doğrusu Platon gibi. Dinleyin bakın nasıl. Rafael Haidloday bu adı ilk alan ailenin oğlu.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 mezarsız ölünün kefeni göklerdir. Her yerde tanrıya giden bir yol vardır. Bu serivenci yaratılışıyla bir yerde ölüp kalmamış olması büyük bir talih doğrusu. Her neyse, Vespucci'ye gittikten sonra beş kastilyalı ile birçok ülke dolaşmış. Bir mucize olarak Toprabana kıyılarına düşmüş. Oradan Kalikut'a ulaşmış nasılsa ve Portekiz gebelerine rastlayıp görmekten umudunu kestiği memleketine dönmüş. Peter, Bunları anlatınca bana böyle yaman bir insanı tanıtmak istemesinden ötürü kendisine teşekkür ettim. Sonra Rafael'e yaklaşıp ilk görüşmenin gerektirdiği sözleri ettim ve onu ile birlikte kaldığım yere götürdüm. Orada bahçeye çıkıp bir çayırda oturduk ve konuşma başladı. Rafael önce Vespucci gittikten sonra nasıl arkadaşları ile birlikte yerlilerin dostluğunu kazandıklarını,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 Rafael'in dünyayı dolaşırken gördüklerini burada anlatmam çok uzun sürer. Zaten bu kitabın amacı da o değil. Belki başka bir kitapta bu işi ele alırım ve Rafael'in gördüğü uygar ulusların törelerini, akıllıca toplum düzenlerini etraflıca anlatırım. Bu konular üstüne onu sorulara boğuyorduk, o da merakımızı gidermeye can atıyordu. Artık yeniliğini yitiren o devleri, ejderhaları sormuyorduk ona. Çünkü Skylar'lar, Seleneler,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 Batılı İngilizlerin krala karşı açtıkları bir savaştan biraz sonraydı. Savaş başkaldıranların korkunç bir kırıma uğramasıyla bitmişti. O sırada Canterbury Başpiskopusu ve İngiltere Başbakanı Sayın John Morton'a büyük minnet bağları ile bağlanmıştım. John Morton, bunları yalnız size söylüyorum sevgili Peter, çünkü Morris dostumuz bunu çok iyi bilir. Evet, Morton yüksek mevkiinden çok karakteri ve erdemiyle saygı uyandıran bir insandı.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 ya da efendileri ölecek olursa kapı dışarı edilirler. Çünkü aristokratlar boş duran uşakları besler ama hasta uşakları beslemezler. Çok kez de mirasçılar babalarının beslediği uşakları besleyecek durumda olmazlar. Bütün bu insanlar çalmak cesaretini gösteremezlerse açlıktan ölmeye katlanmak zorundadırlar. Başka ne yapabilirler? İş aramaktan sağlıkları da sırtlarındaki elbiseler de yıpranır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 Yiyeceklerinde görülmedik bir lükse kaçıyorlar. Bir de o fuhuş yerleri, ayaşlık ay cümbüş ve türlü kumar yuvaları. Buralara dadananlar bütün paralarını kaptırır ve kayıplarını kapamak için hırsızlık yoluna girerler. Adanızı bu toplum vebalarından, bu suç ve yoksulluk tohumlarından kurtarın. Öyle yasalar çıkarın ki köyleri, çiftlikleri yıkan beyler ya hepsini yeniden yapmak,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 Sözünüzü burada kesiyorum, dedi birden kardinal. Bu girişe bakılacak olursa konuşmamız bir hayli uzun süreceye benzer. Bugün için sizi bu yorgunluğa katlanmaktan kurtaracağız. Ama söylevinizi bir alacak sayıyorum. Gelecek toplantımızda karşı tarafında bulunması şartıyla tamamını isteriz. Gelebilirseniz yarın ikinizi de beklerim. Şimdilik Rafael dostum sizden şunu öğrenmek isterim.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 zorla çalışmaya mahkum ederlerdi. Bu ceza yolu adaletle halkın yararını uzlaştırmış oluyor. Ama bana sorarsanız bu konuda İran'a bağlı bir ulus olan polileritleri de gördüklerimi başka hiçbir sisteme değişmem. Polileritlerin yurdu bir hayli uygar ve birçok kurumları pek akıllıcadır. İran kılığına her yıl ödedikleri vergi dışında özgür yaşar ve kendi kendilerini yönetirler. Denizlerden uzakta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 Yasa bu tasarıyı haber vereni ödüllendirir. Özgürse para, köle ise özgürlük verir ona. Haber veren suç ortağıda olsa ceza görmez ve böylece kötü yolan sapan, kurtuluş yok diye sonuna kadar gitmeyip suçunu açıklayabilir. Polileritleri de ceza sistemi budur. Hem büyük bir insanlık hem de büyük bir yarar var bu sistemde. Yasa vuruyor ama insanı değil suçu öldürmek için vuruyor.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 İleride dürüst bir insan olabilecekleri inancını yaratabilirlerse, günün birinde özgürlüklerine kavuşacaklardır. Çünkü her yıl birçok köle aklı başına gelmiş birer yurttaş olarak serbest bırakılır. Niçin İngiltere'de böyle bir ceza sistemi uygulanmasın? Bilgin rakibimin hayran olduğu ölüm adaletinden çok daha iyi değil mi böylesi? Sayın Bilgin'in cevabı hazırdı.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 bilimci hemen atıldı arkasından. Kızmıyorum kerata. Daha doğrusu günaha girmiyorum. Kitap çünkü ne der? Kızın ama günaha girmeyin. Kardinal tatlı bir sistemle rahibi yumuşatmak istedi. Hayır dedi rahip. Susamam. Susmamalıyım. Yüce görevim coşturuyor beni. Benice tanrı adamları bu kutsal öfkelere kapılmışlardır. Şu söz de oradan gelir. Tanrım, senin evine ballık yedi beni.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 Ama onu asıl korkutacak olan şudur. Papanın bir fermanı var. Bu fermana göre bizimle alay edenler aforoz edilir. Kardinal işin çıkmaza girdiğini görerek bir işaretle soytarayı uzaklaştırdı ve konuşma konusunu tatlılıkla değiştirdi. Hemen sonra da işlerini bahane ederek bütün davetlileri uğurladı. Aziz Morse bu uzun hikayeyle yordum sizi. Doğrusu siz istememiş olsaydınız ve gösterdiğiniz ilgiyi gereğince karşılamayı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 Hepsinin dolaplarını, düzenlerini bir yana bırakıp şöyle diyorum. İtalya'yı rahat bırakıp Fransa'da kalalım. Bu memleket bile bir tek insanın yönetemeyeceği kadar büyüktür. Kral onu daha da büyütmeye çalışmamalıdır. Dinleyin baylar, Akhoryalılar böyle bir durumda bakın nasıl bir karara vardılar. Ütopya adası karşısında Euronstone kıyılarındaki bu memleket bir gün savaş açtı. Çünkü kral,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 Hakkın ta kendisi haksız gibi gösterilir. Kral çatışmadan yararlanıp sorunu kendi çıkarına göre kesirip atar. Çatışmaya yol açanlar utançlarından ya da korkularından kralın düşüncesine katılırlar ve işte o zaman yargıçlar cesaretle ve vicdan rahatlığıyla yargılarını verirler. Kralın istediğini kitaba uydurmaktan kolayı mı var? Ya yasalarda yeri, yeri bulunur ya da bir yasanın sözleri gereğince yorumlanır. Dine, devlete bağlı bir yargıç içinde.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 Zenginlik ve özgürlük devlete baş kaldırmaya hor bakmaya götürür. Özgür ve zengin adam haksızlığa, zorbalığa kolay katlanamaz. Yoksulluk ve açlık yürekleri çökertir, ruhları körletir. İnsanları acı çekmeye, köle olmaya, yaşamaya alıştırır. Öylesine ezer ki onları, boyunduruklarını sarsmayı güçleri kalmaz. Öylesi düşüncelere karşı ayaklanıp kırılın heybetli bakanlarına şöyle desem. Bu düşünceleriniz korkunç. Kral için yüz karası, halk için cehennem arıyorsunuz. Efendinizin şerefi ve sağlığı kendisinin değil, halkın zengin olmasına bağlıdır. İnsanlar, kralları insanların yararı için başa getirdiler. Kralların yararı için değil, kendilerini rahat yaşatacak, saldırıdan, sövgüden koruyacak güçlü bir dayanak istediler. Kralın en kutsal ödevi kendisininkinden önce, halkın mutluluğunu düşünmektir. Sadık bir çoban gibi kendini sürüsüne vermeli, onu en besleyici otlaklara sürmelidir. Halkın yoksulluğunu, krallığın güveni saymak kabaca ve açıkça yanlıştır. Kavgalar, kan dökmeler en çok dilenciler arasında olmuyor mu? Bir devrime en candan isteyen kimdir? Bugün en yoksul durumda olan değil mi? Devleti yıkmakta en fazla atılganlık gösterecek olan kimdir? Yitirecek bir şeyi olmayıp da sadece kazanç sağlayacak olan değil mi? Yurttaşların kim bağladığı, hor gördüğü bir kral, halkı ezerek, soyarak, dilenci durumuna düşürerek tahtında tutunabilecekse bıraksın krallığı. İzsin gitsin tahtından. Bu yollarla belki kral adını elinde tutar ama ne yiğitliği kalır ne büyüklüğü.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 Şimdi söyleyin dostum, çıkarları ve sistemleri gereği tam tersini düşünenlere böylesi öğütler vermek sığarlara masal anlatmak olmaz mı? Öyle olur şüphesiz. Ama buna hiç de şaşmam. Çünkü bana sorarsanız kimsenin dinlemeyeceği besbelli olan öğütleri vermek boşunadır. Bugünün bakanları, politikacıları yanlış düşünceler, peşin yargılarla yoğrulmuş insanlardır.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 alkışlanacağınızı hiç sanmam. Halka böylesi gülünç bir trajedi sunmaktansa sessiz bir rolde kalmanız daha yerinde olur. Okuduğunuz parça oyundan yüz kat daha değerli de olsa bu olmayacak ekleme her şeyi bozar. İyi bir oyuncu hangi rolü oynuyorsa bütün ustalığını o rolü tam gereğince oynamakta kullanır. Pararak bir söylev çekebilmek için oyunun bütünlüğünü bozmaz. Kralın önünde devlet işleri konuşulurken de böyle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 Kralların yanında benim alacağım sonuç daha parlak olmayacak. Çünkü ya benim düşüncem hiç kimseninkine uymadığı için işe yaramayacak ya da birçoklarıyla anlaşacağım. O zaman da Terentius Semiton'un dediği gibi çılgınlardık çılgınlık edeceğim. Sizin yanlamasına yolun nereye çıkacağını kestiremiyorum. İnsan iyiliği gerçekleştiremezse, kötüyü yumuşatmalı hiç olmazsa diyorsunuz. Ama bunlar öyle şeyler ki ya girmem diyeceksiniz,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 Halkın yiyecek, giyecek ihtiyaçlarına nasıl karşılayacaksınız? Herkes işten kaçacak ve başkasının emeğiyle geçinecek. Yoksulluk tembelleri işe sürse bile yasa herkesin hakkını başkalarına karşı koruyamayacağı için durmadan baş kaldıranlar olacak. Ve sizin devlette kan gövdeyi götürecek. Kargaşalığın önüne nasıl geçeceksiniz? Memurlarınızın sözde bir üstünlüğü olacak sadece. Korku, saygı veren şeyi almış olacaksınız onlardan.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 Bundan ötürü de bütün öteki şehirlerden daha ünlü ve önemlidir. Ayrıca orada tam beş yıl yaşadığım için en çok orasını severim. Amorot alçak bir tepenin tatlı yamacında ve dört köşemsi bir biçimde kurulmuştur. Şehir tam tepenin biraz altından başlar ve Anidra Irmağı'nın kıyılarına kadar iki mil uzar. Nehre yaklaştıkça da genişler. Anidra Irmağı Amorot'un 24 mil yukarılarında ufacık bir kaynaktan doğar.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 yağmur sularını toplayan ve şehir halkının ihtiyaçlarını karşılayan büyük sarnıçlar vardır. Şehir çepeçevre yüksek ve kalın duvarlarla çevrilidir. Yer yerde kuleler ve kalelerle dolatılmıştır. Surların üç yanında derin, geniş ama çitler, dikenli çalılarla dolu susuz hendekler vardır. Dördüncü yanındaki hendek ise ırmağın kendisidir. Sokaklar ve meydanlar,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 Bazı yerlerde cam yerine amber ya da yağla saydamlaştırılmış ince bezler kullanıldığı olur. Böylece ev hem rüzgardan korunmuş hem de daha fazla ışıklanmış olur. Yönetim görevlileri 30 aile her yıl eski dilde sifogram, yeni dilde filaç denilen bir baş seçerler. 10 sifogram 300 aile ile birlikte eski dilde trenibor, yeni dilde baş filaç denilen birisinin buyruğu altındadırlar. 200 Sifogrand, en dürüst, en uygun kimseyi seçeceklerine ant içtikten sonra halkın gösterdiği dört adaydan birini gizli oyla başkan seçerler. Şehir dörde bölünmüş olduğu için her bölümün bir adayı kurultaya sunulmuştur. Başkan zorbalığa kaçmadığı sürece ömrü boyunca yerinde kalır. Tiraniborlar ise her yıl seçilirler, ağır bir neden olmadıkça da değiştirilmezler. Bütün öbür görevler de bir yıllıktır. Tiraniborlar her üç günde bir gerekirse daha sık başkanla birlikte toplanır. Memleket işlerini görüşürler. Yurttaşlar arasında binde bir çıkan anlaşmazlıklara çarçabuk çare bulurlar. Kurultay'ın her toplantısında iki sifon grant hazır bulunur ve bu iki halk temsilcisi her toplantıda değişir. Kamuyu ilgilendiren işler kurultayda üç gün tartışıldıktan sonra karara bağlanır. Kurultay ve büyük halk toplantıları dışında bir araya gelip memleket işlerini konuşmak ölümle cezalandırılan bir suçtur. Bu da başkanla traniborların kolayca bir araya gelip halkı zorbaca yasalarla ezmeye ve rejimi değiştirmeye kalkışmalarını önlemek için olsa gerektir. Önemli sorunlar önce Sifonkrant'ın seçim bölgelerine sunulur, Sifonkrantlar durumu ailelerine anlatırlar. O zaman sorun halk kurultayı önüne getirilir. Ondan sonra da Sifonkrantlar aralarında görüşüp kendi düşüncelerini ve halkın isteğini yüksek kurultaya sunarlar. Bazı sorunlar da bütün adı halkının önüne getirilir. Yüksek kurultayın uyduğu şu kuralda anılmaya değer. Bir öneri geldiği zaman hemen o gün üstünde tartışılmaz. Tartışma gelecek toplantıya bırakılır. Böylelikle kimse ilk aklına geleni girişi güzel, ortaya atmaz ve halkın yararını unutarak kendi düşüncesini savunmaya kalkışmaz. İnsan çok kez öne sürdüğü bir düşünceden vazgeçmeyi kendine yediremez. Yanıldığını açığa vuramaz. Kendi ürünü kurtarmak için halkın yararını feda eder. Ayaküstü düşünmenin yarattığı bu büyük tehlike böylece önlenmiş ve kurultay üyelerine düşünmek için bol bol vakit bırakılmıştır. Bilimler, sanatlar, uğraşlar Kadın erkek, bütün ütopyalılar usta birer tarımcı olmak zorundadırlar. Çocuklar erkeklerden tarımı okulda öğrenir ve şehre yakın köylere, tarlalara geziye götürülüp öğrendiklerini yerinde görürler. Orada çalışanları seyreder, kendileri de çalışmalara katılırlar. Bu tarım çalışmaları onların beden güçlerini de geliştirir. Bütün Ütopyalıların katılmak zorunda olduğu tarım dışında herkes özel bir iş eğitimi görür. Kimi dokumacılık öğrenir, kimi duvarcılık, testicilik, kimi demircilik ya da dülgerlik… Başlıca zanaatler bunlardır. Bütün adalılar bir örnek giyinirler. Yalnız kadınla erkeğin, bekarla evlinin kılıkları değişir. Giysilerde hem güzellik hem de rahatlık aranır. Aynı giysi yazında kışında giyilebilir. Her aile kendi giyeceklerini kendi yapar. Kadın erkek yukarıdaki zanaatlerinin birini öğrenmek zorundadırlar. Kadınlar daha güçsüz oldukları için yün ve keten işlerinde çalışırlar daha çok. Zor işleri erkekler görür. Genel olarak herkes ana babasının zanaatinde yetişir. Çünkü en tabii olarak tutacakları yol budur. Ama bir başka zanaate heves ve yeteneği olan çıkarsa o zanaatle uğraşan bir başka aileye evlatlık olarak girer. Babası da hükümetle onun dürüst bir aile babasının hizmetine girmesine yardım ederler. Bir zanaati edindikten sonra bir başkasını öğrenmek isteyen olursa ona da bu olanak verilir şehrin ihtiyaçlarına aykırı düşmemek şartıyla yurttaş öğrendiği her iki zanaatten birini benimsemekte özgür bırakılır. Sifokrantların başlıca ve hemen tek görevi kimsenin aylaklığa, tembelliğe düşmemesini ve herkesin can da başla yapmasını sağlamaktır. Ütopyalıların sabahtan akşama kadar koşu hayvanları gibi işe sarıldıklarını da sanmamalı. Böyle yorucu bir hayat ruh içinde, beden içinde, işkenceden ve kölelikten beterdir. Oysa Ütopya'dan başka yerlerde işçinin yürekler acısı durumu budur. Ütopyalılar günün ve gecenin 24 saatini eşit parçalara bölmüşlerdir. 24 saatin yalnız 6 saati işe ayrılmıştır. 3 saat öğleden önce yemeğe kadar, 3 saatte 2 saatlik dinlenmeden sonra akşam yemeğine kadar. Akşam saat 8'de yatarlar, ve tam sekiz saati uykuya verirler. Bizim öğle dediğimiz saat onlar için birdir. Çalışma, uyku ve yemek saatleri dışındaki zamanı herkes istediği gibi kullanabilir. Bu saatler hayhuyla, aylaklıkla geçmez. Ütopyalılar işlerini uğraşlarını değiştirerek dinlenirler. Bu da gerçekten güzel bir kurum sayesinde başarılır. Her sabah gün doğmadan serbestler saatleri vardır. Yalnız bilim yolunu seçenler bu derslere girmek zorundadırlar. Ama başka herkes, kadın erkek, hangi zanaatten olursa olsun bu derslere katılabilirler. Halk bu derslere seve seve gider. Zanaatine ve sevkine uygun bir öğrenim yolunu izler. Birçokları serbest saatlerde yine kendi işlerinde çalışmayı tercih ederler. Böyleleri soyut bilgiden hoşlanmayanlardır kimse onlara engel olmaz. Üstelik devlete yararlı oldukları için saygı bile görürler. Akşam yemekten sonra Ütopyalılar yazın bahçelerde, kışın yemek yedikleri kapalı yerlerde bir saat türlü eğlenceler düzenlerler. Ya çalgı çalıp türkü söylerler ya da görüşüp tartışırlar. Zar, iskambil gibi budalaca ve zararlı kumar oyunlarının hiçbirini bilmezler. Bununla beraber Bizim satrancımıza benzer iki çeşit oyunları vardır. Birincisi bir hesap oyunudur. Sayılarla oynar, yarışırlar bu oyunda. İkincisi iyilik ve kötülük savaşı diyebileceğiniz bir oyundur. Bu oyunda kötülüklerin anarşiye götürdüğü, insanları birbirinden kinle ayırdığı, buna karşılık iyiliklerin herkesi birleştirdiği açıkça görülür. Her iyilik onun karşıtı olan kötülükle savaştırılır kötülüğün nasıl bir zorbalığa, kurnazlığa yol açtığı ama iyiliğin kötülüğe nasıl karşı koyduğu, onu nasıl alt ettiği, her iki tarafın zafere ne yoldan ulaşmak istedikleri görülür. Ama burada ileri sürülecek olan ciddi bir karşı düşünceyi eklemek zorundayım. Belki diyecekler ki bana günde altı saat çalışma halkın ihtiyaçlarını gidermeye yetmez. Ütopya yoksulluğa düşer. Hiç de öyle değil. Tersine 6 saat çalışma, bütün rahatlıkları bol bol karşıladıktan sonra ihtiyaçların çok üstünde bir ürün de sağlıyor. Başka memleketlerde nice insanların aylak gezdiklerini, düşünürseniz Ütopya'da neden böyle olduğunu anlarsınız. Halkın yarısı olan kadınların hemen hepsi bazı yerlerde aylaktır. Kadınların çalıştığı yerlerde ise hemen bütün erkekler. Hiçbir iş görmeyen bir sürü rahip ve din adamı da görülür. Bunlara soylular ve derebeyleri denilen bütün zenginleri, bir de onların sürü sürü uşaklarını, giyimli kuşamlı, eli bıçaklı adamlarını ekleyin. Tembelliklerini, uydurma sakatlıklar altında gizleyen, sapasağlam, sayısız dilenciyi de unutmayın. Göreceksiniz ki alın teriyle insanlığı besleyenlerin sayısı sanıldığından çok daha azdır. Gerçekten yararlı ve zorunlu işlerde çalışan insanların, ne kadar az olduğunu düşünün. Paranın her şey olduğu çağımızda yalnız lüksün ve ahlaksızlığın boyruğunda çalışan bir sürü boş ve yararsız zanaatler görülüyor. Ama bu durumda bütün işçileri yararlı ve zorunlu ürünleri bol bol sağlamak üzere dağıtacak olursak, gündelikler o kadar düşer ki hiçbir işçi kazancı ile geçinemez. Diyelim ki sadece lüks eşya yapanları ve hiçbir şey üretmeden iki işçinin emeğini ve payını yiyenleri, yararlı işlere sürüyoruz. O zaman bu işçilerin besleyeceği ürünleri ve rahatlıkları hatta tabiata uygun zevkleri sağlamak için iki kat daha çok vakitleri olacak. Bu anlattıklarımın doğruluğu Ütopya'da açıkça görülür. Köyleriyle birlikte bütün bir şehirde çalışabilecek yaşta ve güçlü oldukları halde yasaya uygun olarak çalışmayan kadın erkek sadece 500 kişi vardır. Sifograntlar da Bunlar arasındadır. Böyleyken onlar bile halkı coşturmak için çalışırlar. Sifonkratların, rahiplerin salık vermesiyle bilim kollarında gelişmesi istenen kimseler de kol gücüyle çalışmak zorunda değildirler. Ama bunlardan biri umulan başarıyı gösteremezse yeniden işçiler arasına yollanır. Buna karşılık boş zamanlarında çalışıp bilgi edinen bir işçi işten alınır ve ve bilim kollarında çalışanlar arasına sokulur. Elçiler, rahipler, trani borlar ve eskiden brazenesler, bugünse Adamus denilen şehir başkanı da bu okumuş kişiler arasından seçilir. Halkın üst yanı hiç aylak kalmaz, yararlı işlerde çalışır, az zamanda bol ve kusursuz işler çıkaracak şekilde yönetilir. Ütopya'da her şey düzenli ve bakımlı olduğu için iş azalır. Ütopya halkı bizdekinden çok daha az çalışır. Dünyanın başka yerlerinde evlerin yapılması ve onarılması birçok insanın durmadan çalışmasını gerektirir. Çünkü babanın büyük masraflarla yaptığı ev, savrul bir oğla miras kalıp zamanla yıkılır gider ve onun mirasçısı evi onarmak için yeniden avuç dolusu para dökmek zorunda kalır. Hatta bazen gösteriş meraklısı bir evlat baba evini hor görür, ve çok geçmeden onu bırakıp başka bir yerde dünyanın parasıyla bir başka ev yapmaya kalkar. Ütopya'da ise her şeyden önce öylesine hesaplanmış düzenlenmiştir ki, yeni arsalarda yeni evler yapıldığı binde birdir. Evin eskiyen yeri hemen onarılır ve çöküntüler önlenir. Böylece yapılar az masraf ve az emekle sağlam tutulur. Çoğu zaman işçilerin eli boş kalır, ve evlerinde gereç hazırlamak, tahta ve taş yontmakla vakit geçirirler. Bir yapı kurmak gerekince hazır gereçlerle iş çabuk bitirilir. Ütopyalıların giyimleri de bakın ne kadar ucuza gelir. Çalışırken deri ya da post giyerler ve bu giysi 7 yılda yanır. Sokağa çıkınca kaba iş elbiselerini saklayan bir pelerin giyerler. Bu pelerinin rengi yönün kendi rengidir ve bütün adada aynıdır. Böylece hem başka memleketlerden daha az yün kumaş harcarlar hem de bu kumaş boyanmadığı için daha ucuza gelir. Ama keten kumaşlar daha kolay yapıldığı için daha çok kullanılır. Keten olsun, yün olsun dokumanın inceliğine bakmaz, temizlik ve beyazlık ararlar. Genel olarak bir giysi iki yıl gider. Oysa başka yerlerde herkesin günlük ipekli, renk renk dört beş kat giysisi vardır. Hatta süsüne düşkünler On giysiyi bile azımsarlar. Ütopyalıların öyle bir merakları yoktur. Çok giysiyle insan ne kendini soğuktan, sıcaktan daha iyi koruyabilir ne de daha zarif olur. Görülüyor ki Ütopya'da herkes gerçekten yararlı işler ve zanaatlerde çalışır, her istediklerini bol bol buldukları için el işlerinde uzun süre çalışmazlar. Ürünlerinde çok fazla bir artış oldu mu gündelik işleri bırakıp hep birlikte bozuk yolları onarmaya giderler. Hem gündelik hem de olağanüstü işleri olmadı mı çalışma süresi bir genelge ile kısaltılır. Çünkü devlet yurttaşların yararsız işlerle yorulmasını istemez. Ütopya'da toplum kurumlarının amacı her şeyden önce halkın ve bireylerin ihtiyaçlarını gidermek, sonra herkese bedenin köleliğinden kurtulmak düşüncesini özgürce işletmek, kafa yetilerini bilimler ve sanatlarla geliştirmek için mümkün olduğu kadar çok vakit bırakmaktır. Ütopyalılar için gerçek mutluluk, işte bu düşünce gelişiminin ta kendisidir. Ütopyalıların yaşayışları ve karşılıklı ilişkileri Şimdi Ütopyalıların birbirlerine karşı nasıl davrandıklarını, ne gibi işlerle ve eğlencelerle vakit geçirdiklerini, her şeyi aralarında nasıl paylaştıklarını anlatacağım. Ütopya'da şehir ailelerden meydana gelir. Çoğu ailede ise akrabalar bir araya toplanmıştır. Evlenme çağına gelen genç kızlar evlenip kocalarının evine giderler. Ama bütün erkek çocuklar kendi ailelerinde kalır ve bu ailenin en yaşlı erkeğinin sözünden çıkmazlar. Ailenin başı bunarsa, yaş bakımından hemen sonra gelen onun yerini tutar. Köydekiler bir yana her şehirde altı bin aile vardır. Gerekli yurttaş sayısı ne azalsın, ne de aşırı ölçüde artsın diye bir ailede 13-14 yaşlarında çocukların hiçbir zaman ondan az ve 16'dan çok olmamasına dikkat edilir. 13-14 yaşından küçük çocuklar bu kuralın dışında kalırlar. Ama ötekilerin durumu kolay düzenlenir. Çünkü 13-14 yaşında çocuğu fazla sayıda olan aileler, aynı yaşta çocukları daha az sayıda olan ailelere verirler bunları bir şehirde nüfus gerektiğinden çok artarsa, bu şehirde oturanların bazıları, daha az nüfusu olan başka şehirlere aktarılır. Eğer bütün odada nüfus artarsa, o zaman her şehirden bir takım yurttaşlar seçilir. Bunlar, boş toprakları olan bir yerde, Ütopya yasalarına uygun, yeni bir şehir kurarlar. Orada oturan köy halkı, canları isterse bu yeni şehri kuranlara katılır, onlarla beraber otururlar. Böyle birleşip, Beraber oturanlar aynı hayatı sürmeye kolayca alışırlar ve her iki tarafın da yararına olur bu. Çünkü Ütopyalılar yasalarıyla bu işi öyle bir düzenlerler ki o zamana kadar şehirlerin de, köylerin de işine yaramayan toprak şimdi her ikisi için de bereketli olur. Eğer yeni şehri kurmak üzere aldıkları topraklarda oturanlar Ütopyalılarla beraber oturmaya ve onların yasalarına uymaya razı olmazlarsa, Ütopyalılar bu adamları yeni şehrin sınırları dışına atarlar. Baş kaldırır, karşı koyarlarsa o zaman da Ütopyalılar onlarla savaşırlar. Çünkü toprağı boş tutmak, hiçbir şekilde bundan faydalanmamak, tabiat kurallarına göre o toprak sayesinde beslenmesi ve rahat etmesi gereken başka adamların da bu toprağı ele geçirip kullanmalarını engel olmak, Ütopyalılara göre savaş açmak için son derece haklı bir nedendir. Eğer bir şehrin nüfusu çok azalırsa ve öteki şehirlerin nüfusunu azaltmadan bu şehri doldurmanın yolu yoksa, söylediklerine göre böyle bir durum bir veba salgını yüzünden yalnız iki kere olmuştur şimdiye kadar. O zaman Ütopyalılar kendilerine bağlı yabancı şehirlerden gereken sayılı adam getirerek orasını doldururlar. Çünkü kendi adalarında bulunan bir şehir yıkılıp yok olacağına, Yabancı şehirlerin bu hale düşmesini tercih ederler. Ama gelelim yeni ütopyaların birlikte yaşamalarına. Anlattığım gibi aileyi en yaşlı adam yönetir. Karılar kocalarına, çocuklar ana babalarına, gençler yaşlılara hizmet ederler. Her şehir dört eşit bölge ya da mahalleye bölünmüştür. Her mahallenin ortasında içinde her çeşit eşya bulunan bir pazar yeri vardır. Bütün ailelerin ürettiği mallar bu pazar yerine getirilip orada belli evlerde, ambarlarda ve depolarda biriktirilir. Her ailenin büyüğü ya da evin başı para ödemeden, karşılık olarak başka bir mal, rehin olarak bir eşya ya da senet vermeden kendisine ve birlikte oturanlara gereken malları bu pazar yerinden alıp götürür. Her şey bol olduğuna göre hiç kimsenin gereğinden fazlasını istemeyeceği de bilindiği için, ne diye herhangi bir şey esirgensin aile başından? Bir şeyden yoksun kalmayacağına güveni olan da, ne diye bunun gereğinden fazlasını istesin? Herkes bilir ki, bütün canlı varlıklarda açgözlüğünün nedeni ya korku ya da yoksulluktur. İnsanda ise, bazen yalnız kendini beğenmişlikten gelir açgözlülük. Çünkü faydasız ve boş şeyleri gösterişle ortaya serip, başkalarından üstün geçinmeyi Şanlı bir iş sayar insanlar. Ütopyalılar arasında böyle kötü huyların yeri yoktur. Anlattığım bu pazarlarda bitişik bir de yiyecek pazarları vardır. Orada her çeşit sebze, meyve, ekmek, balık ve her türlü et bulunur. Çarşıya getirilmeden önce şehrin dışındaki akarsularda bunların bütün kiri pisliği iyice yıkanıp temizlenir. Sonra Ütopyalıların Köleleri bunları keserek bir kere daha yıkayıp temizlerler. Ütopyalılar özgür yurttaşlarına hayvan kestirmezler. Çünkü hayvan öldürü öldüre insan huyunun en tatlı yanı olan acıma duygusunun yavaş yavaş körleşip yok olacağını düşünürler. Ütopyalılar korkusuyla havayı bozup salgın hastalıklara yol açmasın diye kirli, pis ya da tiksindirici herhangi bir şeyin şehre girmesine de izin vermezler. Her sokakta eşit aralıklarla birbirinden ayrılan ve başka adlar taşıyan büyük halk evleri vardır. Sifograntlar burada otururlar. Bu evlerin çevresinde 15 aile bir yanda, 15 aile de öte yanda olmak üzere 30 aile oturur. Her halk evinin sorumlusu belirli bir saatte çarşıya gidip bu 30 ailedeki insan sayısına göre yiyecek alır. Her şeyden önce hastanelerde yatan yurttaşların yiyecekleri düşünülür. Her şehrin çevresinde, surların biraz dışında dört tane hastane vardır. Bunlar öylesine geniş ve ferahtır ki dört şehircik gibidirler. Bu büyük yapılarda hastalar sayıları ne kadar çok olursa olsun sıkışık ve rahatsız bir duruma düşmezler. Ve bulaşıcı hastalıkları olanlar ayrı bir yerde yatabilirler. Hiç kimse... Zorla hastaneye yatırılmaz. Ama insan sağlığı için gereken her şeyin bulunduğu çok iyi düzenlenmiş bu hastanelerde, en usta hekimler yurttaşlara o kadar iyi bakarlar ki orada yatmak varken kendi evinde yatmak isteyen bir hasta bulunmaz bütün şehirde. Hastane sorumluları, hekimlerin kararlaştırdıkları yiyecekleri çarşıdan aldıktan sonra geri kalanlar her halk evindeki insan sayısına göre Eşit olarak bölünür. Şehir başkanının, baş rahibin, trani borların, elçilerin ve yabancıların yiyecekleri de bir yana ayrılır. Gerçi Ütopya'ya pek az sayıda insan gelir. Ama onlara ayrılan dayalı döşeli evler vardır yine de. Öğle ve akşam yemeklerine haber veren, boru ötünce kendi evlerinde ya da hastanelerde yatanlar bir yana, bütün aileler bu halk evlerinde toplanırlar. Buraya gereken yiyecek sağlandıktan sonra bir adamın çarşıdan yiyecek alıp kendi evine götürmesi yasak değildir. Ama hiçbir Ütopyalı da büyük bir neden olmadan bu hakkını kullanmaz. Çünkü isteyen evinde yemekte serbest olduğu halde kimse bunu pek doğru bulmaz. Üstelik de hemen orada yakındaki halk evinde güzel ve lezzetli yemekler hazır dururken, Evde uğraşı uğraşa kötü bir yemek pişirmek tüpediz saçma sayılır. Bu halk evlerinde bütün aşağılık, zahmetli ve ağır işleri köleler görürler. Ama yemekleri pişirip kotarmak ve her şeye çeki düzen vermek ödevi sırayla her ailenin kadınlarına düşer. Ütopyalılar yemeklerde sayılarına göre 3 ya da 3'ten fazla masa kullanırlar. Erkekler duvardan yana otururlar, Kadınlar karşılarındadırlar. Birdenbire yemeği bırakmalarını gerektiren bir durum olursa, kimseyi rahatsız etmeden kalkıp çocukların odasına gidebilirler. Süt ve bebeklere özel bir oda verilir. Odada ocaklar, temuz su ve beşikler vardır. Gerektiği zaman bebekleri yatırırlar. Canları isteyince de onları ocak başında kucağa alırlar. Oyunlarla oyalarlar. Ölüm ve hastalık bir yana her ana kendi çocuğunu emzirir. Ananın ölümü ya da hastalığı halinde yöneticilerin eşleri hemen bir süt nene bulurlar bebeğe. Çok kolaydır bu. Çünkü şefkatin bu çeşidi Ütopya'da çok övüldüğü için süt ninelik yapabilecek bütün kadınlar bu işi seve seve üstlerine alırlar. Emzirdikleri çocukla büyüyünce süt ninesini öz anası bilir. 5 yaşından küçük çocuklar süt ninelerinin yanında kalırlar hep. Evlenemeyecek kadar küçük olan bütün kız ve erkek çocuklar sofrada hizmet ederler. Eğer bunu yapamayacak yaşta iseler, uslu uslu sofranın çevresinde, ayakta dururlar. Sofradan kendilerine verilenleri yerler. Bunun dışında ayrıca bir yemek saatleri yoktur onların. Sifogrand ile eşi yemek odasının bir ucundaki baş masanın ortasında otururlar. Çünkü oradan bir bakışta herkes görülebilir. Toplalı, topluluğun en yaşlılarından iki kişi vardır yanlarında. Zaten sofraya gelen her yemek dört kişiliktir. Eğer o topluluğun bir tapınağı varsa o zaman rahiple eşi, şeref yerinde Sifogrand ile karısının yanında otururlar. Onların her iki yanında gençler, gençlerin yanında da yaşlılar oturur. Böylece Yemek odasında gençler hem beraberdir hem de yaşlılarla birlikte otururlar. Ütopyalılara göre sofranın böyle düzenlenmesiyle yaşlıların ağır başlılığı ve saygınlığı sayesinde gençlerin söz ya da davranışlarında herhangi yersiz bir taşkınlık önlenmiş olur. Çünkü sofradaki gençler gizlice bir şey söylerler ya da yaparlarsa yanlarındakilerden ya biri ya öteki nasıl olsa farkına varacaktır bunun. Öğle ve akşam yemekleri başlarken doğruluk ve erdem üstüne bir parça okunur yüksek sesle. Ama herkesi sıkmamak için bu iş kısa kesilir. Acıklı ve tatsız sözlere kaçmadan, yaşlılar okunan parçalardan faydalanarak bir konuşma konusu bulurlar. Zaten yaşlılar bütün yemek vaktini kendi uzun ve can sıkıcı konuşmaları ile geçirmezler. Delikanlıları seve seve dinlerler. Hatta onların aklını ölçmek, Erdemene kadar yatkın olduklarını anlamak amacıyla iyi içmenin verdiği rahatlık içinde gençlerin çekinmeden konuşmalarına yol açarlar. Öğleden sonraları çalıştıkları için Ütopyalıların öğle yemekleri uzun sürmez. Ama akşam yemeklerinden sonra dinlendikleri ve uyudukları öylece yediklerini daha iyi ve kolay sindirebildikleri için bu yemekler biraz daha uzun sürer. Her zaman müzik vardır akşam yemeklerinde. Çeşitli çerezler, meyveler, tatlılar da eksik değildir sofrada. Yemek odasına hoş kokular yayılsın diye çeşitli otlar, buhurlar yakılır. Dört bir yana güzel kokulu sular serpilir. Evet, sofradakilerin keyiflenmesi için ellerinden geleni yaparlar. Çünkü onlarca zararsız olan her zevk yerindedir. İşte Ütopyalılar böylece beraber yaşarlar şehirlerde. Ama köylerde, komşularından uzak Yalnız oturanlar öğle ve akşam yemeklerini kendi evlerinde yerler. Yurttaşların bütün yiyecekleri oralardan geldiği için köyde oturan aile herhangi bir yiyecekten yoksun kalmaz. Ütopya yalıların gezileri ve başka konular. Bir yurttaş başka bir şehirde oturan dostunu görmek ya da sadece zevki için gezip dolaşmak isterse Sifogrand ve Traniborlar önemli bir sakınca olmadıkça kendisine seve seve izin verirler. Geziye gidecekler anlaşıp yola birlikte çıkarlar. Ellerinde başkanın kendilerine izin veren ve dönecekleri günü belirten bir mektubu bulunur. Onlara bir araba ve bir koşum hayvanlarına bakacak bir köle verilir. Genel olarak aralarında kadın bulunmazsa yolcular arabayı bir yük sayıp geri çevirirler. Yol için hiçbir azık derdine düşmezler. Çünkü gidecekleri her yerde kendi evlerinde olacakları için her aradıklarını bulurlar. Yolcular herhangi bir yerde bir günden fazla kalırlarsa, her biri kendi zenatinde çalışmaya gider ve meslek arkadaşları onu çok iyi karşılar. Kendi başına şehrin sınırlarını aşan kimse suçlu sayılır. Elinde başkanın izin kağıdı yoksa bir kaçak olarak geri getirilir ve ağır cezaya çarptırılır. Hatta suçu yeniden işlerse özgürlüğünü yitirir. Yurtta, kendi şehrinin kırlarında ve köylerinde dolaşmak isterse, karısının ve aile büyüğünün izni yeter. Ama gittiği yerde yiyeceğini çalışıp kazanmak zorundadır. Bu koşul içinde herkes şehrinden çıkıp çevrede dolaşabilir. Çünkü oralarda da şehirdeki kadar yararlı olur. Görüyorsunuz ki Ütopya'da işsizlik ve tembelliğe yer yoktur. Ütopya'da ne meyhane vardır, ne fuhuş yeri, ne baştan çıkma fırsatı ne de gizli kapaklı toplantı yeri. Herkes her an herkesin gözü önündedir. Memleketin yasalarına ve törelerine göre çalışmak ve dinlenip eğlenmek zorundadır. Bu mutlu toplumda herkes eşit olarak rahatlık payını alır. Dilencilik, yoksulluk orada bilinmeyen olağanüstü hallerdir. Her Ütopya şehrinin Amarot kurultayını üç elçi gönderdiğini söylemiştim. Kurultayın İlk oturumlarında adanın değişik bölgelerindeki ekonomik durum incelenir. Neyin nerede bol, nerede kıt olduğu belli olunca o yıl mutsuz şehirlerin eksikleri, daha mutlu olan şehirlerin bolluklarıyla giderilir ve bu iş çıkarsız olarak yapılar. Veren şehir verdiği şehirden karşılık istemez. Alansa verene hiçbir şey borçlu olmaz. Böylece bütün ütopya bir tek aile, bir tek ev gibidir. Gelecek yılın nasıl olacağı bilinmediği için Ütopya ihtiyaçlarını iki yıl için karşılar. Bu ihtiyacı aşan fazla ürünleri, buğdayı, balık, keteni, odunu, boya, deri, bal mumu, iç yağı, hayvan ve daha başka şeyleri dışarıya yollar. Bu malların yedide biri gönderildikleri memleketlerin yoksullarına bedava dağıtılır. Üst yanı insaflı fiyatlarla satılır. Bu ticaret yoluyla Ütopya'ya sadece altın ve gümüş değil, Yararlı maddeler, örneğin demir girer. Ütopyalılar bu el işverişe başlayalı, inanılmayacak kadar zengin olmuşlardır. Onun için bugün peşin parayla satmak umurlarında değildir. Genel olarak senet karşılığı satarlar. Ama tek tek kişilerin imzalarına güvenmezler. Bu senetlerin malı alan şehrin mührünü, garantisini taşıması gerekir. Ödeme günü geldi mi imzayı veren şehir, borçlulardan parayı toplar, Ütopyalılar alacaklarını isteyinceye kadar bu parayı hazinesinde satlar ve kullanır. Ütopyalılar hiçbir zaman bütün borcu toptan istemezler. Kendileri için yararsız, başkalarına ise yararlı bir şeyi ellerinden almayı haksızlık sayarlar. Bununla beraber alacaklarını toptan istedikleri de olur. Bunu komşu bir ulusa borç verecekleri ya da bir savaş açacakları zaman yaparlar. Savaş oldu mu, bütün paralarını bir araya toplayıp, beklenmedik tehlikelere, sıkıntılara karşı bir kalkan gibi kullanırlar. Tuttukları yabancı askerlere bu paraları bol bol verirler. Çünkü Topyalılar kendi yurttaşından çok yabancıları ölüm tehlikesine atar. Şunu da bilirler, en azgın düşman bile çok zaman büyük paralarla satın alınabilir. Ve yine bilirler ki ihanetleri sağlamak için olsun, açıkça dövüşmek için olsun, Para savaşın can damarıdır. Ütopyalıların bu uğurda harcanacak sınırsız hazineleri vardır. Ama bu zenginlikleri başka uluslar gibi kutsal sayıp tapınağımsı yerlerde saklamazlar. Ve öyle işlerde kullanırlar ki size bunları anlatmaya dilim varmıyor. Belki de inanmazsınız anlatacaklarıma. Çünkü görmesem ben de inanmazdım. Ama buna da şaşmamalı. Yabancı töreler bizimkilerden ne kadar ayrı olursa, o kadar az inanılır onlara. Bununla beraber doğru düşünen, aklı başında bir insan, Ütopyalıların başka uluslardan çok ayrı düşündüklerini bildiği için altını ve gümüşü bizlerden çok başka türlü kullanmalarına pek de şaşmayabilir. Ütopyada para denilen şey, karşılıklı alışverişlerde hemen hiç kullanılmaz. Para olağan ama olmayabilecek belalı durumlar için saklanır. Altın ve gümüş, bu memlekette tabiatın onlara verdiği değeri taşırlar sadece. Bu iki maden demirden çok daha aşağı görülmekle beraber insan için su ve ateş kadar yararlı sayılır. Az bulunmalarından ötürü değerli sayılmaları insanoğlunun çılgınlığına verilmeli. Tabiat o eşsiz ana, altın ve gümüşü yararsız, boş nesneler olarak çok derinlere gömmüş. Oysa havayı, suyu, toprağı, İyi ve gerçekten yararlı olan her şeyi gözler önüne sermiştir. Ütopyalılar hazinelerini kalelere, ulaşılmaz sığınaklara kapamazlar. Çünkü halk kralın ve adamlarının kendisini aldatıp paraları harcamalarından kuşkulanabilir. Altın ve gümüşten ince işlenmiş kupalar, tabaklar yapmazlar. Çünkü savaş olup da orduları beslemek için altını ve gümüşe eritmek gerekirse, bu sanat eserlerine bağlanmış olanlar, onları yitirmekten acı duyarlar. Bu tür sakıncaları ortadan kaldırmak için Ütopyalılar kendi geleneklerine uygun ama altını tanrılaştıran bizim türlerimize aykırı bir kullanma yolu bulmuşlar. Yiyeceklerini, içeceklerini topraktan ya da camdan güzel biçimli ama az değerli kaplara koyarlar. Altın ve gümüşü ise ortak evlerde olsun, özel evlerde olsun, en bayağı işlerde kullanırlar. Hatta oturaklarını bile altın ve gümüşten yaparlar. Kölelerinin zincirlerini, çok kötü suçlar işlemiş mahkumların nişanlarını yapmak için bu madenlerden yararlanırlar. Mahkumların parmaklarında ve kulaklarında halkalar, boyunlarında altın gerdanlık, başlarında altın bir çember vardır. Kısacası altını ve gümüşü kepaze etmek için ellerinden geleni esirgemezler. Başka yerlerde insanın elinden altınlarını almak, Ciğerini sökmek kadar acı bir şeydir. Ütopya'da ise altınlarını yitirmek kimsenin umrunda değildir. Ütopyalılar deniz kıyısında inciler, kayalıklarda elmaslar, kıymetli taşlar toplarlar, aramadan buldukları bu taşları cilalayıp küçük çocuklarına süs diye takarlar. Ama çocuklar büyüyünce bu nesneleri küçümserler ve ana babalarına bir şey söylemeden bunları kendilerine yakıştırmayıp bir yana atarlar. Tıpkı bizde çocukların büyüyünce zıp zıplarını, bebeklerini atmaları gibi. Başka memleketlerde benzeri olmayan bu töreler, Ütopyalıların içlerinde bizimkilerden çok ayrı duygular, düşünceler yaratır. Bunun en şaşırtıcı örneğini Anemolyalılarda görmüştüm. Anemolya elçileri Amoroti'ye geldiklerinde oradaydım. Bu elçilerin pek önemli işleri görüşmek üzere geldikleri başkentte büyük kurultay toplanmıştı. Daha önce Ütopya'ya gelen elçiler pek sade, gösterişsiz giyinirlerdi. Çünkü onlar Ütopyalıların süse değer vermediklerini, ipeği altını hor gördüklerini bilirlerdi. Ama çok uzaktan gelen Anemolyalıların Ütopyalılarla pek alışverişleri olmamıştı. Ütopyalıların kaba saba bir örnek giyindiklerini öğrenince bunu yoksulluklarına vermişlerdi. Gururları akıllarını aşan Anemolyalılar, yılların gözünü kamaştırmak için tanrısal ve parlak kılıklarla gelmeyi kararlaştırmışlardı. Anemolyalıların büyük beyleri olan üç elçi, arkalarındaki değişik renkte ipekliler giymiş yüz kişiyle gözüktüler. Elçiler baştan aşağı süsler, yaldızlar içindeydi. Omuzlarında sırmalı bir kaftan, boyunlarında altın gerdanlıklar, kulaklarında altın küpeler, parmaklarında altın yüzükler, başlıklarında pırıl pırıl inciler, elmaslar vardı. Kölelere, mahkumlara ceza olarak takılan, çocuklara oyuncak diye verilen ne varsa hepsini takıp takıştırmışlardı. Geçtikçe yollara dökülen yoksul kılıklı Ütopyalılara bakıp da kendi süs püsleriyle, tavus boyalı şemsiyeleriyle böbürlenen elçilerin hali görülecek şeydi. Öte yandan Ütopyalıların davranışlarından anlaşılıyordu ki bu yabancılar tahminlerinde Fena halde aldanıyorlardı. Cakaları onlar üstünde bekledikleri etkiyi yapmaktan çok uzaktı. Önemli nedenlerle yabancı memleketlere gitmiş, birkaç ütopyalı dışında herkes cafcaflı kılıklara ayıplayarak acıyarak bakıyordu. Birçokları en kılıksız uşakları elçi diye selamlayıp asıl elçilere aldırış etmiyorlardı. Çünkü onlar köleler gibi altın zincirler içindeydiler. Elmaslarını, incilerini küçümseyip atmış çocuklar, Elçilerin başlıklarında bu oyuncakları görünce annelerini dürtürüp ''Anne şu koca herife bak çocuk gibi incik boncuk takmış'' diye bağırışıyorlardı. Annelerse ''Sus yavrum onlar elçinin soytarıları olacak'' diyorlardı. Kimi de zincirlerin biçimine tutuluyordu. Amma da ince şeyler insan bir çekişte kırabilir. Üstelik çok da bol takmışlar. Köle isterse kolayca boynundan çıkarıp kaçabilir. Amatöryeye geldiklerinde İki gün sonra elçiler kendi memleketlerinde bunca değer taşıyan altını Ütopyalıların hiçe saydıklarını anladılar. Baktılar ki bir kölenin üstünde kendi altın ve gümüşlerinden daha fazla bulunabiliyor. O zaman akılları başlarına gelerek özene bezene taktıkları süsleri çıkarıp attılar. Ütopyalılarla yakından tanıştıktan sonra onların kendilerinden çok başka düşünüşleri, töreleri olduğunu anladılar. Ütopyalılar aklı başında insanların, Yıldızlar ve güneş dururken bir incinin ya da bir elmasın cılız pırıltısına düşkünlüklerine şaşarlar. Bir koyunun sırtında taşıdığı günün en incesinden yapılmış giysiler giyiyor diye bir insanın daha soylu, daha değerli olacağını sanması deliliktir onlar için. Kendiliğinden hiç de yararlı olmayan altına neden bu kadar de değer verildiğini, insanın dilediği gibi kullandığı bir neslinin nasıl insandan daha üstün sayılabileceğini anlamıyorlardı. Bir de şuna şaşıyorlardı. Nasıl oluyor da bir eşek kadar bile kafası işlemeyen vicdansız, ahlaksız, budala zenginin biri sadece birkaç çorba altını var diye akıllı dürüst bir sürü insanı buyruğu altında köle gibi kullanabiliyordu. Talih değişebilirdi ve yasa ince bir takım oyunlarla bu adamın elinden altınlarını alıp uşaklarının en aşağılığına verebilirdi. Demek o zaman bu zengin hiç sıkılmadan eski uşağının ve eski parasının hizmetinde çalışacaktı. Ütopyalıların hiç anlamadıkları ve tiksindikleri bir başka delilik de şuydu. İnsanlar hiç alışverişleri olmayan bir zengine, salt zengindir diye bir tanrıymış gibi saygı gösteriyorlardı. Oysa bu bencil para babalarının ne tür cimri olduklarını ve onların bütün hazinelerinden metalik koparamayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Ütopyalıların böyle düşünmeleri hem edindikleri bilgilerden, okudukları kitaplardan, hem de bizim çılgınlıklarımızı yer vermeyen bir devlet düzeni içinde gördükleri eğitimden geliyordu. Çünkü çok küçük bir azınlık el kol işlerinden kurtulup sadece düşüncesini geliştirme yoluna girebiliyordu. Bunlar daha önce söylediğim gibi çocukken mutlu bir yaratılış, keskin bir zeka ve bilime yatkınlık gösterenlerdi. Bununla beraber bütün çocuklara bir kafa eğitimi ve bilim sevgisi verilmiyor değildi. Kadın erkek bütün yurttaşlar, bütün ömürlerince boş vakitlerinde düşüncelerini geliştirmeye çalışırlar, Ütopyalılar bilimleri kendi konuştukları dilde edinirler. Bu dil zengin, uyumlu ve düşünceyi tam anlatmaya elverişlidir. Aynı dil az çok değişmelerle dünyanın geniş bir bölgesinde konuşulur ama Ütopyalılarınki en incelmiş biçimidir. Ütopyalılar bizim gelişimizden önce bizim bunca filozofumuzun adını bile duymamışlardı. Bununla beraber müzikte, mantıkta, matematikte, geometride bizim bulduklarımızın hemen hepsini bulmuşlardı. Her bilgiden yana bizim eskilerden aşağı kalmazlar ama bizim yeni mantıkçılarımızın dolambaçlı oyunlarına akıl erdiremezler. Bizim okullarımızda gençliğe öğretilen kavram daraltma, kavram genişletme, yoku varsayma gibi ince kuralları henüz bulmuş değillerdir. Bağlı düşünce nedir bilmezler hele o metafizik diliyle genel ya da evrensel adam dediğimiz şeyi, o devler devi yarattığı Ütopya'da henüz hiç kimse hiçbir yerde görmüş değildir. Buna karşılık gökteki gezegenlerin dolaşımanı kesinlikle bilirler. Güneşin, ayın ve kendi ufukları üstünde görülen yıldızların, karşılıklı durumlarını büyük bir yakınlıkla gösteren türlü aletler bulmuşlardır. Ama yıldızların insanlara dostlukları, düşmanlıkları, ve kahinlerin gökten çıkardıkları yalan dolanları düşlerinde bile görmemişlerdir. Onlar için kehanet, sadece yağmur, rüzgar, fırtına gibi olayların uzun bir incelemesine dayanarak olacağı önceden az çok kestirebilmektedir. Bu olayların nedenleri, denizin yüksel, yükselip alçalması, tuzu, göğün ve dünyanın kaynağı ve özü üstüne sadece bir takım görüşler ileri sürerler. Sistemleri bazı noktalarda bizim eski filozofların sistemlerine uyar. Bazı noktalarda onlardan ayrılır. Ama yeni görüşlerde bizde olduğu gibi onlar arasında da ayrılık var. Ahlak felsefesinde onlar da bizim bilginlerimizle aynı sorunlar üzerinde durmaktadırlar. Onlar da gerek insanların ruhunda ve bedeninde, gerek dış dünyada onu mutlu edebilecek şeyleri ararlar. Onlar da şunu sormaktadırlar kendi kendilerine. Acaba iyi dediğimiz şey hem ruhun hem bedenin isteklerini mi karşılar yoksa yalnız ruhun isteklerini mi? Onlar da erdem ve zevk üstüne tartışırlar. Ama asıl tartıştıkları sorun insan mutluluğunun bir tek ya da birçok koşulunu aramaktır. Ütopyalılara belki Epikurosçuluğu fazla kaymaklı suçlayabilirsiniz. Çünkü onlara göre zevk İnsan mutluluğunun tümü olması bile belli başlı parçalarından biridir. İşin şaşılacak yanı bu zevk ahlakını savunanların din kadar ağır ve sıkı, din kadar acıklı ve katı görüşlere başvurmasıdır. Çünkü iyilik ve kötülük üstünü tartışırlarken ister istemez dinim ve felsefenin etkilerine bağlı kalırlar. Çünkü eksik düşünmekten ve yanlış görüşlere düşmekten çekinirler. Dinsel ilkelerin özeti şudur, ruh ölümsüzdür. İyiliğimizi isteyen Tanrı, onu mutlu olmak için yaratmıştır. Ölümden sonra iyilik de, kötülük de karşılığını gereğince görür. Bunlar dinin değişmez dogmaları olmakla beraber, Ütopyalılar insanın akıl yoluyla da onlara varacağı kanısındadırlar. Bu ilkeler olmazsa diyorlar, insanın doğru eğri her yoldan dünyanın keyfini çıkarmaya çalışmaması budalalık olurdu. O zaman kim en tatlı, en bilinmedik keyfi bulursa, kim keyiften sonra gelecek acıları daha iyi önlemesini bilirse, onun en erdemli kişi sayılması gerekirdi. İyi olacağım diye en çetin, en yorucu çabaları yükleneceksin, türlü zevkleri kendine haram edip bile bile acılara katlanacaksın bu dünyada ama ölümden sonrası için de hiçbir umudun olmayacak. Ütopyalılara göre insan çıldırmadıkça razı olamaz buna. Onlara göre ne türlü olursa olsun her zevk mutluluk getirmez. Yalnız iyi ve dürüst zevkler mutlu eder insanı. Erdem'in kendisi bile bizi ister istemez her türlü zevklere doğru iter. Yalnız bu zevklerdir bizi rahata kavuşturacak olan. Erdem, Ütopyalılara göre yaratılışa uygun yaşamaktadır. Tanrı insanı yaratırken başka bir yol düşünmemiştir onun için. Yaratılışın ittiği yana giden insan, Sevgilerinde ve nefretlerinde aklın sesini duyan insandır. Akılsa önce varlığı ve sağlığı borçlu olduğumuz Yüce Tanrı'yı sevmeye yöneltir bizi. Sonra da gamsız ve kasavetsiz yaşamasını öğretir ve kardeşlerimiz olan başka insanlarla sevincimizi paylaşma isteğini verir bize. Gerçekten bütün zevkleri hor gören, kötüleyen, en ısık gözlü, en softa erdem adamı bile bizi kendisi gibi çetin işlere, eziyetlere, Çilelere, katlanmaya çağırırken başkalarını yoksulluktan, dertlerden kurtarmak için elimizden geleni yapmamızı ister bizden. Bu sert ahlakçı bile insanı avutan, kurtaran kişiyi insanlık adına över, göklere çıkarır. Demek ona göre de en soylu, en insanca erdem başkalarının acılarını dindirmekte, onlara umut ve yaşama sevinci vermekte, bir başka deyimle dünyanın tadına varmalarını sağlamaktadır. Peki ama başkalarına ettiğimiz iyiliği kendimize niçin etmeyelim? Tabiata aykırı gitmek değil mi bu? Çünkü iki yoldan birini tutmak gerek. Hoş yaşamak, dünyanın tadını çıkarmak ya iyi bir şeydir ya kötü bir şey. Kötü bir şeyse başkalarına onu sağlamak şöyle dursun, kimde varsa elinden almak, herkesi ondan korumak gerekir. İyi bir şeyse onu hem kendimiz için hem başkaları için isteyebiliriz, istemeliyiz de. Niçin başkalarına acıdığımız kadar kendimize de acımayalım? Kardeşlerimize iyilik etme eğilimini içimize sokan tabiat, niçin kendimize karşı zalim, insafsız olmamızı istesin? İşte bu düşüncelerle, Ütopyalılar dürüst olmak şartıyla, hoş bir hayat sürmeyi, dünyanın tadına varmayı, bütün insan çabalarının amacı sayıyorlar. Tabiat böyle istiyor. Erdemli olmaksa onun isteğine olmaktır diyorlar. Onlara göre tabiat, insanları yardımlaşmaya, hayatın sevinçli sofrasına ortakça oturmaya çağırır. Bu çağrı haklı ve akla uygundur. Hiç kimse başkalarının o kadar üstünde değildir ki, yaradan yalnız onu güzel yaşatsın. Tabiat herkese aynı bedeni, aynı sıcaklığı vermiş, aynı sevgiyle kucaklamış hepsini. Başkalarının rahatını kaçırıp, kendi rahatını arttırmak tabiata karşı gitmektir. İşte bunun için Ütopyalılar, Kişiler arasındaki anlaşmalar kadar yaşama kolaylıklarını da eşitlikle dağıtan yani dünya tadını bölüştüren yasalara toz kondurmazlar. Kaldı ki bunları iyi bir kral doğrulukla koymuş ya da zorbaların ezmediği, dalaverecilerin aldatmadığı bir halkın genel oyu istemiştir. Yasaları çiğnemeden mutluluğu aramak en akıllıca davranıştır. Ütopyalılar için herkesin iyiliğine çalışmaksa bir dindir kendi rahatını sağlamaya çalışırken başkasını rahatından etmek haksızlığın da kendisidir. Buna karşılık başkasının rahatı için kendi zevklerimizden bir azına olsun feda etmek, soylu bir insan yüreğinin belirtisi sayılır ve böyle davranan insan zaten feda ettiği zevkten çok daha fazlası bulur. Hem ettiği iyiliğin er geç karşılığını görür hem de iyiliği ettiği insanın minnet duyguları, feda ettiği zevkten daha tatlı gelir ona. Üstelik dini bütün bir kişi, geçici bir zevki gereğinde feda edebilenlere Tanrı'nın tükenmez sevinçler vereceğine inanır. Demek oluyor ki Ütopyalılara göre bütün davranışlarımızın, hatta bütün erdemlerimizin amacı son ereği keyiftir. Keyif dedikleri şey, insanın doğal bir tat aldığı her ruh ve beden halidir. Doğal sözünü eklemeleri nedensiz değildir. Çünkü sade duyularımız değil, aklımız da bizi doğa zevklere, keyiflere doğru çeker. Bunlar haksızlık etmeden aranan öyle zevkler ve keyiflerdir ki hem daha büyüklerine ermemizi önlemezler hem de sonları kötüye varmaz. Tabiat dışı birçok şeye insanlar saçma bir anlayışla zevk karşı adını vermişler. Nesnelerin özünü değiştirmek, kelimeleri değiştirmek ellerindeymiş gibi tabiata aykırı zevkler mutluluğa götürmek şöyle dursun, engel olurlar ona ermemizi. Onlara kapılanlar gerçek ve temiz zevkleri tadamaz olurlar. Düşünceleri uydurma bir zevkin peşinde yolundan çıkar. Tabiatın tat vermediği, hatta içlerine acılık kattığı nice şeyler vardır ki gerçekten insanlar baş tacı etmiş. Hayat için gerekli yüksek zevkler saymıştır onları. Oysa bunların çoğu hem özden kötü, hem de kötü tutkulara sürükleyicidir. Kendini beğenmişlerin boş gururunu bu soysuz zevkler arasında sayarlar. Böyleleri güzel bir giysi giyinmekle daha iyi olacaklarını sanırlar. Oysa iki bakımdan gülünç olur bu süs budalaları. Önce giysilerini kendilerinden üstün saymış olurlar çünkü işe yararlık bakımından ince bir yünlünün kalın bir yünlüden ne üstünlüğü olabilir sorarım size. Böyleyken bu sersemler kafasızlıklarını değil de yaratılışlarının başkalığını, herkesten üstünlüğünü ortaya koyuyormuş gibi böbürlenip bir matah sanırlar kendilerini. Giysilerinin zengin gösterişlerine karşılık sade bir giyinişle göremeyecekleri saygıları, şerefleri beklerler. Kimse kılıklarına aldırış etmeyince de haksızlığa uğramış gibi kızarlar. İkinci olarak da aynı adamlar gerçeklerden kopup ve başarısız olarak Herkesten üstün sayarlar kendilerini. Başını kaldıran ve alçak gönüllü diz çöken bir talkavuk karşısında duyduğumuz zevk doğal ve sahici bir zevk midir? Diz çökmek insanı sıtmadan ya da kol bacak ağrılarından kurtarır mı? Sahte zevklere kapılanlar arasında soylu denen kişiler de vardır. Bunlar kendi soyluluklarını düşünmekten gurur duyarlar. Bunların dayandıkları şey bir rastlantıdır. Bu rastlantı onların zengin atalardan ve özellikle zengin mal mülk sahiplerinden gelmiş olmalarıdır. Çünkü bugünkü soyluluk zenginlikten başka bir şey değildir. Böyleyken bu budalalara babalarından beş para kalmamış olsa yine kendilerini soylu saymaktan geri durmazlar. Ütopyalılar inci, elmas gibi değerli taş, incik boncuk düşkünlüklerini budala soyluluk budalalıkları arasında görürler. Böylesi değerli taş meraklıları, Yurtlarında ve çağlarında değer verilen az bulunur ve güzel bir taşı ellerine geçirdi mi kendilerini bir çeşit tanrı gibi görürler. Oysa aynı taş her yerde ve her zaman aynı değeri taşımaz. İncik boncuk meraklısı bunları sadece birer taş olarak satın alır. O kadar ki bunların gerçekten birer taş olduklarına sahice elmas, yakut ya da zümrüt olduğuna yeminler, belgeler isterler. Bunların sahte olması... Gerçekten değerli bir taş olmaması bir felakettir onlar için. Oysa göz bir ayrılık görmedikten sonra bir taş ha gerçek olmuş ha sahte ne çıkar bundan? Her ikisinin değeri gözü gören için de birdir görmeyen için de. Ya cimrilere ne demeli? Bu adamlar bir sürü maden parçasını kullanmak için değil de sadece toplayıp seyretmek için biriktirirler. Bu zavallı zenginlerin duydukları gerçek bir zevk midir? Yoksa sadece uydurma bir zevklidir. Hele paralarını toprağa gömüp saklayan ve yüzünü bile görmeyen bir insan mutlu bir insan olabilir mi? Bu adam hazinesini görmedikten başka onu yitirme korkusuyla yaşar ve bu korku yüzünden onu yitirir de gerçekten. Çünkü altını gömmek onu başkalarından çalmak olduğu kadar kendinden de çalmak değil midir? Oysa cimri paralarını gömdü mü yapacağını yaptı diye etekleri zil çalar keyfinden. Şimdi diyelim ki Cimri'nin gömdüğü paraları biri gelip çalıyor ve Cimri on yıl bunu bilmeden yaşıyor. Sorarım size, bu on yıl içinde bu paranın varlığı ve yokluğu arasında ne fark vardır? Ha gömülmüş, ha çalınmış, ikisi aynı şeydir onun için. Ütopyalıların uydurma saydığı zevkler arasında av ve kumar zevkleri de vardır. Bunları kendileri bilmez, başkalarından duymuşlardır sadece. Zaratmanın ne keyfi olacağını anlamazlar bir türlü. Bunda bir keyif olsa bile insan aynı şeyi yüz kere tekrarlamaktan bıkar sonunda. Bir sürü av köpeğin av peşinde havlaması zevkten çok bıtkınlık vermez mi insana? Bir köpeğin bir tavşanı kovalaması niçin bir tavşanın bir köpeği kovalamasından daha zevkli olsun? Eğer hoşumuza giden kovalamaysa her ikisi de bir kovalamadır. Ama avcılara asıl keyif veren bu değil, bir hayvanın ötekini parçalayıp öldürmesidir. Oysa insan nasıl olur da bu kan dökmeden, güçlünün güçsüzü, zalimin masumu alt etmesinden, azgın bir köpeğin, ürkek bir tavşanı parçalamasından zevk duyabilir? İşte bunun için Ütopyalılar, avı özgür insanlara yasak etmişler, onlara yaraşır, görmedikleri bu işi sadece kasaplara bırakmışlardır. Ve daha önce söylediğimiz gibi, kasaplık da yalnız kölelerin işidir. Hatta onlara göre av, hayvanları öldürmenin en aşağılık yoludur. Av dışındaki hayvan öldürme yolları daha dürüst sayılır. Çünkü hayvanları belli bir yarar için öldürmek başka, avcı gibi sadece kan dökme zevki için öldürmek başkadır. Öldürme zevki sadece hayvanları öldürmekte kalsa bile, ancak bir zorbalık eğiliminden gelebilir. Ve bu eğilim zamanla zorbalığın ta kendisi olabilir. Ütopyalılar bütün bu zevkleri ve bunlara benzer daha birçoklarını hor görürler. Başkaları ne kadar değer verirse versin, tabiata aykırı sayarlar bunları. Bunlar, insana ne kadar tatlı bir sarhoşluk verirse versin, gerçek bir zevk değildir onlar için. Çünkü derler, böylesi zevk tabiattan gelme değil, bize acıyı tatlı gibi gösteren kötü alışkanlıklardan gelir. Nasıl ki gebe kadınlara zit baldan daha tatlı gelebilir, oysa hastalık ya da alışkanlığın insanlara verdiği duygular tabiatın gerçek tadını değiştiremez. Bizim duyduğumuz bir tadın hiçbir nesnenin özünü değiştiremeyeceği gibi. Ütopyalılar gerçek zevkleri çeşitli bölümlere ayırırlar. Bunlardan bazıları bedene, bazıları da ruha bağlanır. Ruhun zevkleri düşüncenin geliştirilmesinde ve gerçeği görmenin verdiği keyiftedir. Ütopyalılar lekesiz bir hayatı anmanın zevkiyle ölümden sonraki bir mutluluğu ummanın zevkini de katarlar bunlara. Beden zevklerini ise ikiye ayırırlar. Kimi zevkler, duyularımız üstünde çarçabuk ve apaçık bir etki yaparlar. Çünkü bedenin içindeki ateşin bunalttığı organları yatıştırırlar. Yitirilen güçleri yeniden bulduran su içmek, yemek yemek bu çeşit bir zevk verir. Fizyolojik görevlerin bedende fazlasıyla artan bazı maddeleri dışarıya atması da bu türlü bir keyiftir. Bağırsakların salgıları, cinsel boşalmalar, herhangi bir kaşıntının sürtme, tırmalamayla giderilmesi gibi. Bitkin organları onaran, acı veren fazlalıkları atan, beden görevleri dışında başka nedenlerden gelen bir zevk daha vardır. Bu zevk, insanın içinde coşan, büyüleyen ve çeken anlaşılmaz bir güç doğurur. Müzikten alınan zevk, böylesi bir zevktir işte. Beden zevklerinin ikinci türlüleri, bütün organlar arasında sürekli bir dengeden yani ağrısız-sızısız bir sağlıktan gelir. Hiçbir yere ağrımayan insan bir dış etken olmaksızın bile kendiliğinden bir rahatlık duyar. Gerçi bu türlü keyif, yeme içmenin verdiği keyifler gibi duyuları coşturmaz. Ama bunu daha üstün sayanlar da vardır. Hemen bütün yıllara göre sağlık gerçek mutluluğun temelidir. Çünkü onsuz hayatın hiçbir tadı ve hoşluğu kalmaz. Onsuz hiçbir keyfe varılamaz. Onsuz acının dinmesi bile neye yarar? Sağlığı olmayan beden bir ölü duyarsızlığı içindedir. Bu konuda Ütopya'da bir çatışma olmuş eskiden. Kimi demiş ki sürekli ve rahat bir sağlık, zevk sayılmaz. Çünkü insana dışarıdan gelen etkilerin verdiği belli hazı duyurmaz. Ama bugün küçük bir azınlık dışında hemen bütün Ütopyalılar Sağlığı baş keyif saymaktadırlar. Hasta bir insanın duyduğu acı, zevkin amansız düşmanıdır. Hastalıksa sağlığın düşmanı. İster hastalık acının kendisi olsun, ister acı hastalığın özü olsun, sonuçlar bir olduktan sonra ikisi aynı şey demektir. Onun gibi, ha sağlık zevkin ta kendisi olmuş, ha onu ister istemez doğuran etken olmuş sonuç değişmez. Nasıl ateş ister istemez sıcaklık getirirse, Tam bir sağlık da insana bir çeşit zevk verir. Ütopyalılara göre yemek yediğimiz zaman olan şudur. Gevşemeye başlayan sağlık, besleyici nesnelerin yardımıyla açlığa karşı savaşır. Besinler ilerleyip bu amansız düşmanı kovalar ve insana eski gücünü bulmanın sevincini verirler. Bu savaştan büyük bir zevk duyan sağlık zaferi kazanınca keyiflenmez mi? Savaşta aradığı şey eski gücüydü. Bunu elde edince niçin bir mutluluk duymasın bundan? Sadece uyuşmakla kalsın. Sağlam insanın sağlamlığının bilincine varmayacağı düşüncesini kabul etmez Topyalılar. Onlara göre insanın sağlığını bilmemesi için hasta ya da uykuda olması gerekir. Taş kesilmeli ya da kendimizden geçmeliyiz ki pürüzsüz bir sağlığın tadına varmayalım. Bir sarhoşluk bulmayalım sağlıkta. Ütopyalılar düşünce zevklerini her şeyin üstünde görürler. Erdemli olmanın, lekesiz bir hayatın bilincine varmanın, zevki en temiz, en özlenilir zevkler arasındadır. Bedenin verdiği zevklerin başında sağlık gelir. Çünkü yeme içme gibi bütün öteki beden zevkleri sağlığın korunmasına yarar sadece. Kendiliğinden değil, hastalığa karşı koydukları için hoş gelirler bize. Akıllı adamın yapacağı şey hastalığı önlemektir. Hasta olduktan sonra ilaç derdine düşmek değil, acıyı dindirmekten çok önlemeye çalışmalı. Bu düşünceyle Ütopyalılar yoksunlukları, ilaçları gerektirecek bütün beden zevklerini bol bol tadarlar. Ama bütün mutluluklarını bu zevklerden beklemezler. Başka türlü insanın mutlu olması hep açlık ve susuzluk içinde bulunmasını ve durmadan yiyip içmesini gerektirirdi. Böyle bir hayat da aşağılık ve çirkin olurdu doğrusu. Beden zevkleri hiçbir zaman katıksız değildir ve hep karşılıkları olan acılarla yan yanadırlar. Açlık daha da güçlü olan yeme zevkinin karşısındadır. İnsan açlığı daha zorlu, daha sürekli olarak duyar. Çünkü açlık zevkten önce doğar ve ancak onunla sona erer. Bu ilkelere dayanan Ütopyalılar, beden zevklerine sadece zorunlu ve yararlı oldukları ölçüde önem verirler. Bununla beraber onları sevinçle tadar, ve hayatı sürdüren görevlere böylesine tatlı keyifler katan tabiat anaya şükrederler. Hastalıklar gibi açlığı ve susuzluğu da her gün zehirler, acı ilaçlarla gidermek zorunda kalsaydık, ne olurdu halimiz? Ütopyalılar beden güzelliğini, çevikliğini, gürbüzlüğünü, yaratılışın en hoş, en mutlu bir armağanı sayarak seve seve geliştirirler. Onlara göre görmenin, duymanın, koku almanın verdiği, Yalnız insanlara özgü bazı zevkler vardır. Hayvanlar yaratılışın güzelliğine, evrenin şaşırtıcı düzenine bakmaz. Sadece beslenmek için koku alır, ayrıca kokuların tadına varmaz. Sesler arasındaki ilişkileri bilmez, uyuşmaları, uyuşmazlıkları değerlendiremez. Beden isteklerini doyurmada Ütopyalılar şu kuralı hiç unutmazlar. Daha büyük bir zevki tatmamıza engel olacak ve sonunda acı getirecek her zevkten kaçmalı. Çünkü acı, onlara göre dürüst olmayan her zevkin kaçınılmaz sonucudur. Bir başka ilkeleri de şudur. İnsanlığı mutluluğunu sağlamak için, Tanrı'nın bir gün bize sonsuz sevinçler vereceği umuduyla, bedenin güzelliğini hor görmek, güçlerini azaltmak, hızını durdurmak, iştahlarımızı oruçla körletmek, kısacası tabiatın nimetlerini tepmek yüksek bir din çabasıdır. Ama araçsız, boş bir erdem kuruntusuyla, ya da belki hiç gelmeyecek yoksulluklara önceden alışmak kaygısıyla, insanın bedenini eziyet etmesi, nefsini körletmesi, aşırı bir deliliğe düşmek, kendine yok yere zulüm, tabiata karşından körlük etmek, Tanrı'nın verdiklerini ona borçlanmak, istemez gibi çiğnemektir. Bu ülkelere dayanan Ütopyalılar, beden zevklerine sadece zorunlu ve yararlı oldukları ölçüde önem verirler. Bununla beraber, onları sevinçle tadar,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 önceden alışmak kaygısıyla insanın bedenini eziyet etmesi, nefsini körletmesi, aşırı bir deliliğe düşmek, kendini yok yere zulüm, tabiata karşılanan körlük etmek, Tanrı'nın verdiklerini ona borçlanmak istemez gibi çiğnemektir. İşte Ütopyalıların erden ve keyif üstüne görüşleri budur. Tanrı insanlara daha başka bir ülkü esinlemezse, insanoğlunun bundan daha doğru bir yol bulamayacağı kanısındadırlar. Bu ahlak iyi midir, kötü müdür, bunun üzerinde durmayacağım. Hem vaktimiz yok hem de amacım bu değil. Ben Ütopya'yı anlatmak istiyorum size, övmek değil. Ama şuna da inanıyorum ki Ütopya halkı kurumlarıyla ve düzeniyle dünyanın en mutlu devletini kurmuştur. Ütopyalı çevik ve canlıdır. Kısa boylu olmadığı gibi göründüğünden çok daha güçlüdür. Ütopya'nın ne toprağı her yerde aynı derecede bereketli ne de havası her yerde aynı ölçüde temiz ve sağlıklıdır. Halk, havanın kötü etkilerine karşı tedbir alır, toprağı bilgili bir tarımla değerlendirir. O kadar ki dünyanın hiçbir yerinde daha bol hayvan, daha bereketli ürün görülmemiştir. Hiçbir yerde insan ömrü daha uzun, hastalıklar daha az değildir. Çiftçi yurttaşlar, kısır toprakları yeşertmenin yolunu bulmakla kalmazlar, bazen bütün halk bir araya gelerek taşıma işlerini kolaylaştırmak için ormanları yerlerinden söker, denizin, ırmakların, şehrin yakınlarında Yeniden yetiştirirler. Çünkü toprağın ürünleri arasında karadan taşınması en güç olanı odundur. Ütopya halkı hoş sözlü, güler yüzlü ve ceriklidir. Vaktini hoş geçirmesini sever ama gereğinde bıkmadan, yılmadan çalışmasını bilir. Her şeyden çok sevdiği şey kafasını işletmek, geliştirmektir. Adada kaldığımız sırada Oralılar'a eski Yunan kültüründen birkaç söz etmiştik. Onlara Yunan yazarlarını anlatalım, düşüncelerini açıklayalım diye bize nasıl yalvardıklarını görmeliydiniz. Natinlerden fazla konuşmadık. Çünkü onların yalnız tarihçilerinden ve ozanlarından hoşlanacaklarını kestiriyorduk. Yalvarmalarına dayanamayıp işe giriştik ama doğrusunu isterseniz fazla bir şey beklemiyorduk bundan. Gönüllerini hoş etmek istemiştik sadece. Gel gelelim, birkaç ders sonra kazandığımız başarı, öğrencilerimizin çabası ve gelişmeleri şaşırttı bizi. Harfleri kolaylıkla öğrenip yazıyorlar, kelimeleri tas tamam söylüyorlardı. Her şeyi çabuk belliyip akıllarında tutuyorlar, yanlışsız çeviriler yapıyorlardı. Şunu da ekleyeyim ki başlangıçta bu işe kendi hevesleriyle girenlerden bazıları sonradan kurultayın kararıyla bilgilerini derinleştirmeye zorlandılar. Bunlar en seçkin aydınlar ve yaşlı başlı meraklılardı. Üç yıl sonunda bu öğrencilerimiz her okuduklarını anlıyor, yalnız bizim gibi yanlış yazılmış metinlerde zorluk çekiyorlardı. Bana sorarsanız Yunancayı bu kadar kolaylıkla öğrenmeleri bu dilin kendilerine pek yabancı gelmemesindendi. Ütopyalılar Yunan soyundan gelmiş olabilirler. Gerçi dilleri daha çok Pers diline çalıyorsa da şehirlilerin ve devlet görevlilerin adları Yunancadır. Ütopya'ya dördüncü gidişimde bir daha ayrılmaya pek niyetli olmadığım için satılık eşya yerine bir hayli kitap götürmüştüm. Ayrılırken kitaplığımı Ütopyalılara bıraktım. Bu kitaplar arasında Platon'un bütün eserleri, Aristoteles'inkilerin birçokları ve Theopros'un bitkiler üzerine yazdığı kitap vardı. Bu kitap ne yazık ki yer yer yırtık pırtıktı. Gemide öteberiye bıraktığım bu kitabı bir maymun bulmuş ve yapraklarını benim gibi çevire çevire hırpalamıştı. Grammercilerden yalnız Laskaris'in kitabını bulabildi Mütopyalılara. Theodoros'unkini götürmemiştim. Sözlük olarak yalnız Heikikos ve Dioskoros'unkiler vardı. Plutarkos en sevdikleri yazardır. Lucianus'un hoş sözlerine bayılırlar. Ozan olarak Aristofanes, Homeros, Euripides, Aldus'un Sofoklesi vardır ellerinde. Tarihçi olarak Tuukidides, Herodos, Herodinus'u bıraktım onlara. Hekimlik üzerine Hipokrates'in birkaç eseri vardı. Bir de yol arkadaşım, Teriklus Apinas'ın getirdiği bir kitap, Galilees'in Mikrotenesi. Bu iki hekimi Ütopyalılar pek tutarlar. Hekimlik, Ütopya'da pek az işe yaradığı halde büyük saygı görür. Çünkü Ütopyalılar, hekimliği tabiat felsefesinin en yararlı, en soylu alanlarından biri olarak görürler. Onlara göre, hayatın sırlarını çözmeye çalışan hekim büyük zevklere ermekle kalmaz, hayat mucizesini yaratan yücü ustanın da gözüne girer. Ütopyalıların inancına göre yaradan, dünyadaki büyük ussalar gibi buluşunu insanların gözü önüne serer. Çünkü yaptığı işin büyüklüğünü anlayabilecek olan yalnız insanlardır. Tanrı, büyük eserine hayran olanı, onun sırlarını, kurallarını bulmaya çalışanı sever. Yarattığı yüce güzellik karşısında bir hayvan gibi duygusuz, coşkusuz kalan budala insanlara acıyarak bakar. Bilimler ve sanatları ayırdıkları zamanla kafalarını geliştiren ütopyalıların teknikte büyük başarılar göstermeleri, rahatlık sağlayacak yararlı buluşlara yatkın olmaları şaşılacak bir şey değildir. Kitap basmasını, kağıt yapmasını bizden öğrendiler. Ama biz onlara ipuçları vermekle kaldık. Çünkü her iki sanatın da inceliklerini bilmiyorduk. Aldus baskılarını gösterdik sadece. Kağıdın neden yapıldığını, Baskı makinesinin nasıl çalıştığını pek üstün körü anlatabildik. Üst tarafını kendileri kısa zamanda bulup çıkardılar. Eskiden deriler, kabuklar, papürüs yaprakları üstüne yazıyorlardı. Kağıt yapma ve basma işine giriştiler. İlk denemeleri pek parlak olmadı. Ama yılmadan yaptıkları yüzlerce denemeden sonra tam başarıya ulaştılar. Ellerinde bütün Yunanca metinler olsa hepsini çoğaltacaklardı. Bugün benim bıraktıklarımdan başka kitapları yok. Ama bu kitapları binlerce basmışlardı. Ütopya'ya giden yabancı çok iyi karşılanır. Hele bir sanat adamıysa ya da çok gezmiş, dünya ve insanlar üstüne görgü edilmiş ise. Biz gördüğümüz saygı ve sevgiyi çok gezmiş olmamıza borçluyduk. Başka ülkelerde olup bitenleri öğrenmeye ne meraklı olduklarını bilemezsiniz. Ütopya'ya alışveriş için gelen pek olmaz. Demir dışında ne götürülebilirler oraya? Altın ve gümüşün kimse yüzüne bakmaz. Dış ticareti kendileri yapar zaten Ütopyalılar. Bunun için de iki şeye önem verirler. Dışarıda olup bitenleri iyi bilmek, bir de gemi işletmeciliğini sağlam tutup geliştirmek. Köleler, hastalar, evlenme ve çeşitli başka konular Ütopyalılar bütün savaş tutsaklarını değil de ancak silah elde yakaladıklarını köle yaparlar. Köle çocukları ya da başka memleketlerde köle olanlar, Ütopya'ya ayak basar basmaz özgür sayılırlar. Ama Ütopyalılar arasında ağır suç işleyenler kölelikle cezalandırılır. Bazen de başka ülkelerde ağır suçlar işleyip ölüm cezasına çarptırılanlar Ütopya'da köle olurlar. Bu çeşit köleler çok boldur orada. Bunların çoğunu pek az bir parayla hatta genel olarak bedavaya alırlar. Bu köleler durmadan çalışmak zorundadırlar. Kendi aralarından köle olanlara daha da sert davranırlar. Çünkü Ütopyalı köleler bu kadar kusursuz bir devlette en erdemli şekilde eğitildikten sonra gene de kötülük yaptıkları için daha da kötü sayılır, daha büyük bir cezayı hak eder onların gözünde. Bir başka köleleri de vardır onların. Bazen başka bir ülkede didinip duran yoksul bir işçi kendi isteğiyle Ütopya'da köle olur. Ütopyalılar böylelerine çok iyi davranırlar. Neredeyse kendi özgür yurttaşlarıymış gibi saygı gösterirler onlara. Yalnız bu adamlar daha çok çalışmaya alışık oldukları için biraz daha fazla iş verilir onlara. Bu yabancı köleler Ütopya'dan gitmeye niyetlenirse, kibinde bir olur bu, Ütopyalılar onu zorla tutmazlar, eli boşta göndermezler kendi ülkesine. Önce de söylediğim gibi hastalara büyük bir sevgiyle bakarlar. Yeniden sağlığa kavuşsunlar diye ne ilaç esirgenir ne de besleyici yiyecekler. Çaresiz hastalıklara tutulanları avutmak için yanlarına oturur, onlarla konuşur, ellerinden geleni yaparlar. Ama hastalık hem çaresiz hem de sürekli acı ve sıkıntı veren cinsense, o zaman rahiplerle yöneticiler başka bir yol tutarlar. Böyle bir hasta hayatta artık hiçbir iş yapamadığı gibi canlı bir ölü olarak yaşamakla hem başkalarına yok olur hem de kendileri acı çekerler. Bu dayanılmaz hastalıktan kurtulması, hayata artık bir işkence olduğuna göre ölüme razı olması için hastaya öğütler verilir. Böylece hasta yüreklenerek bir zindan, bir işkence olan belalı hayatından ya kendi eliyle kurtulur ya da başka birisinin bu işi yapmasına bile bile katlanır. Ölmekle hiçbir şey kaybetmeyeceği, acılarına bir son vereceği için bunun akıllıca bir davranış olduğunu söylerler adama. Aynı zamanda, dini bütün ve erdemli bir insanın davranışıdır bu. Çünkü böyle ölen, rahiplerin yani Tanrı'nın iradesini ve isteğini yorumlayanların öğütlerine uyar. Böylece yola getirilenler ya aç kalarak ya da uyuşturucu bir ilaçla uykuya dalıp, ölümün acısını duymadan bile isteği hayatlarına bir son verirler. Ama Ütopyalılar hiçbir çaresiz hastayı zorla öldürmedikleri gibi ona özenle ve sevgiyle bakarlar. Çünkü böylelerinin ölümünü de şerefli bir ölüm sayarlar. Rahiplerle yöneticiler kurulunun iznini almadan kendini öldüren ise gömülme ya da yakılma haklarını getirir. Ölüsünü pis bir bataklığa atıverirler. Kadınlar 18 yaşından, erkekler 22 yaşından önce evlenemezler. Ütopya'da ancak ölüm son verir evliliğe. Ama karı koca birbirini aldatırsa ya da eşlerden biri dayanılmayacak kadar huysuzsa durum değişir. Böyle bir derde düşen evliler, yöneticiler kurulunun izniyle eski işlerini bırakıp bir yenisini alabilirler. Ama suçlu olan eş hem ömrünün sonuna kadar rezil olur, herkesin gözünde hem de bir daha hiç evlenemez. Sırf vücudu sakatlandı ya da bir illeti tutuldu diye bir adamın suçsuz karısını bırakmasına hiçbir zaman razı olmaz Ütopyalılar. Yardım görmeye, avutulmaya en çok muhtaç olduğu bir anda bir insanın kenara atılmasını, Yaşlıların, yaşlılığın kendisi bir çeşit hastalık olduğuna göre kalpsizce hırpalanmasını çok kötü bir davranış sayarlar. Karı koca iyice anlaşamıyorlarsa, başka biriyle daha rahat, daha sevinçli yaşayacaklarını umuyorlarsa, o zaman her ikisinin üstüne üzerine boşanıp başkalarıyla evlenebilirler. Ama yine yöneticiler kurulunun iznini almak şarttır. Yöneticiler ile onların eşleri durumu iyice tartışıp incelemedikçe hiç kimseye boşanma hakkı vermezler. Bu hak öyle kolay kolay da verilmez. Çünkü bilirler ki başka biriyle şıp diye evleni vermek umudu bir karı kocanın sevgisini çabucak bozabilir. Evlilik kurallarına bağlı kalmayanlar en ağır cezaya çarpılıp köle olurlar. Eğer bu suçu işleyenlerin her ikisi de evliyse o zaman aldatılan koca ile aldatılan kadın canlarının istediği gibi ya birbirleriyle ya da başkalarıyla evlenebilirler. Ama aldatılan koca ya da aldatılan kadın kendilerine karşı bu kadar kötü davrananları hala seviyorlarsa, köleliğe mahkum olan suçlu eşlerinin bahtlarını paylaşmak şartıyla evli kalabilirler. Bazen de suçlu eşin pişmanlığı, suçsuz eşin de candan sevgisi, başkanı o kadar duygulandırır ki merhamete gelip köleye yeniden özgürlüğünü bağışlar. Ama suçlu eş bir süre sonra aynı suçu yeniden işlerse, onu ölüm cezasını çarptırmaktan başka çare kalmaz o zaman. Evlilerin öteki suçları için yasalarla belirlenen bir ceza yoktur. Yöneticiler kurulu akıllarını kullanarak suçun ağırlığına ya da hafifliğine göre bir ceza verirler. Kocalar karılarını, ana babalar da çocuklarını yola getirmek için gerekeni yaparlar. Ama bunlardan biri çok korkunç bir suç işlediyse, ve açıkça cezalandırılması toplumun yararına ise durum değişir. Ağır suçlar olarak kölelikle cezalandırılır. Ütopyalılara göre böylelerini çarçabuk öldürüp ortadan kaldırmaktansa bu yolu seçmek hem suçlulara daha uygun bir ceza hem de topluma daha yararlıdır. Çünkü onların çalışmaları ölmelerinden daha hayırlıdır. Başkaları aynı suçu işlemesin diye örnekte olurlar. Ama böyle cezalandırılanlar baş kaldırıp dikine giderlerse hapsinde zincirlerin de tutamadığı gözü dönmüş azalı hayvanlar sayılıp öldürülürler. Köleliğe sabırla katlananların ise bir umudu kalır hayatta. Çünkü onlar acı çeke çeke adam olup yola geldikten sonra pişman olduklarına ceza görmekten çok suç işlemenin üzüntüsünü duyduklarını gösterince ya başkasının yetkisiyle ya da halkın isteğiyle kölelik cezaları hafifletilir, veya tamamıyla bağışlanır. Ütopya'da kötü bir şey yapmaya niyetlenen bu kötülüğü gerçekten yapmış kadar tehlikeye girer. Çünkü Ütopyalılara göre bir suçu tasarlamak o suçu işlemekten farksızdır. Kötülük yapmak isteyen sadece karşısına bir engel çıktığı için bu kötülüğü yapamamışsa niçin suçlu sayılmasın? Ütopyalılar soytarılardan pek hoşlanırlar onları gücendirmek ya da incitmek ayıp sayılır. Çünkü Ütopyalılar güler yüzlü olmayı, şakalaşmayı severler. Somurtkan ve aksi bir adamın yanına soytarı vermezler. Çünkü böyle bir adam soytarının söylediklerine de yaptıklarına da gülmez. Onun kalbini kırar. Zaten soytarıların insanı eğlendirmekten başka marifetleri olmadığına göre nasıl olsa gülmeyenlere hiçbir bakımdan faydaları dokunamaz. Bir adam... Sakat diye ya da eli kolu yok diye onunla alay etmek çok büyük bir suç sayılır. Çünkü kendi elinde olmadan sakatlanan değil, bunu bir kusur sayıp da onu akılsızca çatan adamdır asıl ayıplanması gereken. Ütopyalılar doğuştan gelen yüz ve beden güzelliğine saygı duymakla beraber bu güzelliği artırmak için boyalar kullanmayı boş bir özen, hatta bir hayli ayıp sayarlar. Bilirler ki bir kadını kocasının gözünde en çok yükselten şey güzellik değil, dürüstlük ve alçak gönüllülüktür. Çoğu zaman güzellik sevgiyi uyandırır. Ama o sevginin kalması, sürekli olması için erdem ve uysallık gerekir. Ütopyalılar cezalarla korkutularak halkın kötülük yapmasını sadece engellemekle kalmazlar, ödüller ve şerefler bağışlayarak erdemin yolunu da gösterirler halka. Bu amaçla ünlü kişilerin topluma büyük yararı dokunanların heykellerini çarşılara dikerler. Böylece hem bu insanların yararlıkları her zaman hatırda kalır hem de atalarının şanı şerefi halkı daha erdemli yapar. Ömürleri boyunca yüksek görevlere geçemeyeceklerini bildikleri için öfkeli olanlar, gerektiğinden fazla yükselmek isteyenler umuda kapılamaz Ütopya'da. Ütopyalılar sevgi içinde birlikte yaşarlar. Orada hiçbir yargıç insana tepeden bakmaz, insanda korku uyandırmaz. Yargıçlara baba derler. Onlar da birer baba gibi davranırlar. Yurttaşlar hiç zorlanmadan gereken saygıyı isteyerek gösterirler yargıçlara. Kılık bakımından başkan bile öteki yurttaşlardan ayırt edilemez. Ne süslü püslü bir kaftanı ne de tacı macı vardır. Onu öteki ütopyalılardan ayıran tek şey önünde yürüyen bir adamın elinde bir küçük başak taşımasıdır. Piskopos'u öteki yurttaşlardan ayırt etmek için de önünde mum taşıyan bir adam yürür. Böyle iyi eğitilmiş insanlara birkaç yasa yettiği için pek az sayıda yasa vardır Ütopya'da. Ütopyalıların başka uluslarda en çok ayıpladığı şeylerden biri sayısız hukuk kitabının ve yorumların bile yetmeyişidir. Bir insanın ya okumayacağı kadar çok ya da anlamayacağı kadar şaşırtıcı ve karanlık yasalarla bağlanmasını hak ve adalete aykırı bulur Ütopyalılar. Bundan başka, hukuk işlerini kurnazca ele alan, hilelere başvurarak tartışan avukatların, noterlerin, dava vekillerinin yeri yoktur Ütopya'da. Herkesin kendi davasını savunmasını, avukatın söyleyeceklerini herkesin doğrudan doğruya yargıcı söylemesini daha doğru bulurlar. Yargıç, hiçbir avukattan yalan söylemeyi öğrenmemiş bu adamların sözlerini aklıyla tartar, safları, düzenbazları kötü niyetli ve kurnazca dolaplarından korur. Böylece durum laf kalabalığına boğulmaz, gerçek daha çabuk meydana çıkar. Öteki ülkelerde anlaşılması güç, karma karışık binbir yasa olduğu için böyle davranmanın yolu yoktur. Ütopya'da herkes yaman bir avukattır. Çünkü demin söylediğim gibi hem yasa sayısı azdır hem de bir yasanın yorumu ne kadar basit olursa o kadar doğru sayılır. Ütopyalılara göre ancak herkes ödevini bilsin diye yasalar yapılır ve ilan edilir. Oysa kurnazca ve dolanbaçlı yollardan yorumlanan yasalar birkaç kişinin tek elinde kalır, herkese ödevini hatırlatamaz. Yasaların basit ve açık yorumu ise herkesçe anlaşılabilir. Halkın büyük bir çoğunluğu ödevlerinin ne olduğunu bilmek isteyen basit insanlardır. Büyük zeka oyunları ile uzun tartışmalardan sonra yorumu insanı şaşkına çeviren yasalar yapılacağına hiçbir yasa yapılmaması daha hayırlı değil midir onlar için? Basit halkın bu çapraşık yasalara akla ermez. Geçinebilmek için, didinmek zorunda olan adamların bütün ömrü yetmez böylesine yasaları anlamaya. Uzun süre önce Ütopyalıların yardımıyla baskıdan kurtulan, hiç kimseye boyun eğmeden özgür yaşayan komşu ülkelerin halkı, Ütopyalıların hukuk işlerindeki ustalığını bilirler. Onlardan bazen bir yıl, bazen de beş yıl için yönetici ve yargı alırlar. Bir yargıcın çalışma süresi bitince şerefler ve ödüller bağışlayarak onu Ütopya'ya geri götürüp bir yenisini alırlar yerine. Bu sayede komşu ülkelerin kendi devlet işlerini çok akıllıca düzenledikleri su götürmez. Çünkü bir devletin gelişmesi de, yıkılması da o devleti yönetenlerin ve yargıçların elindedir. Ütopyalılar bir süre sonra kendi ülkelerine döneceklerini, orada paranın hiçbir değeri olmadığı için rüşvet alıp namus yolundan şaşmazlar. O ülkede yabancı oldukları, halkı tanımadıkları için ne kimseyi kayırırlar ne de kimseye kötü niyet gösterirler. Oysa bu iki şey, yani yargıçların adam kayırmaları ve para tutkusuna kapılmaları, bir devletin en sağlam ve en güvenilir yanı olan adaletini yıkıverir. Ülkeler arasında iki de bir yapılan, bozulan, sonra yeniden yapılan anlaşmalara Ütopyalılar hiç yanaşmazlar. Neye yarar böyle anlaşmalar derler. İnsanlar doğuştan birbirlerini nasıl olsa sevmiyorlar mı? Tabiatın bu kuralına bile aldırmayanlar sanki kelimelere mi önem verecekler? Oralarda krallar arasında yapılan anlaşmaları hiç kimse pek umursamadığı için böyle düşünürü Topyalılar. Oysa burada, Avrupa'da, hele insanın kurduğu dine inanan ülkelerde krallar öylesine doğru ve erdemliymiş ve papalara öylesine saygı duyulurmuş ki anlaşmalar kutsal sayılır, hiçbir zaman bozulmazmış. Papalar kendi verdikleri sözü tamı tamamına yerine getirdikleri gibi bütün krallara sözlerini tutmayı salık verirlermiş. Buna yanaşmayanları ise dinin kendilerine verdiği yetkiyi ve gücü kullanarak sözlerini tutmaya zorlarlarmış. Dini bütün diye bilinen insanların anlaşmalarında imansız davranmalarını haklı olarak çok ayıplarlarmış. Ama yaşayışları ve gelenekleri bizimkilerden çok başka, oturdukları bölgede bizim bulunduğumuz yerlerden çok uzak olan bu yeni ülkelerde anlaşmalara güvenilmez. Çünkü Ütopyalılara göre bir anlaşma ne kadar gösterişli törenlerle imzalanırsa, kelimeler üstünde çekişerek o kadar çabucak bozulur. Zaten çoğu zaman bu anlaşmalarda kullanılan kelimeler bile bile öylesine kurnazca seçilir ki, anlaşmayı da, verilen sözü de bozmanın bir yolu bulunur sonunda. Oysa aynı kurnazlık, daha doğrusu aynı hile ve dolaplar iki kişinin özel anlaşmasında imzaladıkları bir sözleşmede yapılsa, krallar bağıra çağıra hemen kıyametleri koparır, ancak ölüm cezasını paklayacağı korkunç bir suç sayarlar bunu. Evet, krallara bu konuda kötü öğütler veren bile bu yolu tutarlar o zaman. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki kralların şanlı egemenliği altında adalet dediğimiz, ya metelik etmeyen aşağılık bir şeydir ya da iki çeşit adalet vardır yeryüzünde. Biri yaya giden, yerlerde sürünen, sağa sola sapmasın diye birçok bağlarla sıkı sıkı bağlanan, yoksul halka uygun zavallı bir adalet, öteki de canının istediğini yapanlara, yasalarla sınırlanmayanlara, yüksek mevkide olanlara uygun pek şahane bir adalet. Yaptıkları anlaşmaları boyuna bozan bu krallar yüzünden Ütopyalılar hiçbir anlaşma imzalamazlar. Ama burada otursalar belki de düşüncelerini değiştirirlerdi bu konuda. Onlara göre anlaşmalarda verilen sözler tam olarak tutulsa bile bu geleneğin başlangıcı çok kötüdür yine de. Küçük bir tepenin ya da bir ırmağın ayırdığı ülkelerde oturanlar arasında doğa sanki hiçbir bağ kurmamış gibi herkes doğuştan birbirine düşman bilir. Aralarında anlaşmalar imzalanmazsa sanki birbirlerini yıkmaları, öldürmeleri doğruymuş gibi davranırlar. Şu da var ki, Sözde anlaştıktan sonra da dostlukları gelişip artmaz. Anlaşma yazılırken bir kelime ya da bir cümle gereken özenle açıklanmadı bahanesiyle birbirini soyup dolandırma hakkını gene de bulurlar kendilerinde. Ütopyalılar ise böyle düşünmezler. Onlara göre bir insan size kötülük yapmadıkça düşmanınız sayılamaz. Tabiat bağları güçlü bir anlaşmadır. Candan saygı ve iyi niyet, laflardan da, yazılı anlaşmalardan da çok daha sıkı bağlar insanları birbirine. Savaş üstüne. Ütopyalılar savaştan da vuruşmadan da pek hayvanca bir şey diye tiksinir, iğrenirler. Kaldı ki bu işi insanların yaptığı kadar hiçbir hayvan yapmaz. Bütün öteki ulusların tersine savaşta kazanılan şerefi, şerefsizliğin ta kendisi sayarlar. Gerçi her gün savaş talimleri yaparlar. Hem de yalnız erkekler değil, kimi günler kadınlar da bu talime katılırlar. Ama bunu gerekince elleri silah tutabilsin diye yaparlar. Savaşa yalnız yurtlarını savunmak, dostlarının topraklarını düşmanlardan ya da zorbaların boyunduruğu altında ezilen bir ulusu kölelikten kurtarmak, kendi güçleriyle kurtarmak için girerler. Bunu da sadece acıma duygusuyla yaparlar. Dostlarının yardımına sadece onları savunmak için koşmazlar, zaman zaman da onlara daha önce yapılmış kötülüklerin öcünü almaya giderler. Ama bunu daha iş tazeyken, kendilerine danışıldığı öğüt istendiği zaman yaparlar. Davayı haklı görürlerse ve karşı taraf istenen hakları yerine getirmezse onu suçlu ve savaşın başlıca sorumlusu sayarlar. Ordu gücüyle yapılan bütün saldırı ve yağmalar karşısında Ütopyalılar böyle davranırlar. Ama onları en çok kızdıran da dost memleket tüccarlarının herhangi bir yerde ya haksız yasalarla ya da iyi yasaların kötü yorumlanmasıyla, sözde adalet adına haksızlığa uğramalarıdır. Bir süre önce Ütopyalıların bulut kentlileri savunmak için kör kentlileri açtığı savaşın kaynağı sadece bu olmuştu. Ütopyalılara göre bulut kentin tüccarları kör kentlilerin gadrine uğramıştı. Aslında haklı haksız kim olursa olsun savaş çok kanlı ve amansız oldu. İki düşmanın kinlerine ve saldırılarına karşı komşu ülkeler var güçleriyle katıldılar. Venice zengin ve rahat uluslar sarsıldı. Niceleri de perişan oldular. Bu belalar kör kentlilerin yenilip bulut kentlerin köleleri oluncaya kadar sürdü. Ütopyalılar bu savaşı kendi yararlarına yapmış değillerdi. Kör kentliler bu savaştan önce bulut kentlilerden çok daha parlak bir durumdaydılar. İşte ütopyalılar Para işlerinde bile haksızlığa uğramış dostlarını böyle canla başla korudular. Kendi işlerine bu kadar önem vermezler. Kendilerine bir kalleştirik edilip, malları ellerinden alınırsa, canlarına kıyılmadığı sürece o ulusla alışverişlerini kesmekle ölçlerini alır ve uğradıkları haksızlık giderilinceye kadar bununla yetinirler. Yabancı bir memlekette bir ütopyalı ister devlet eliyle, ister bir tek kişi eliyle zarar görür ya da öldürülürse, Ütopya olan biteni incelemek üzere elçilerini oraya yollar. Haksızlık görürse suçluların kendisine teslim edilmesini ister. Bu isteği yerine getirilirse suçlular ya ölüm ya da körelik cezasına çarptırılır. Kanlı bir zaferin kazançları Ütopyalıları üzer hatta utandırır. Çünkü parlak kazançları insan kanı pahasına elde etmeyi büyük bir çılgınlık sayarlar. Onlar için en şanlı zafer, Düşmanı oyun düzen gücüyle yenmektir. İşte yalnız o zaman büyük bayramlar yapar, yiğitlikleriyle övünür, anıtlar dikerler. Onlar için yiğitlik düşmanını akıl yoluyla yenmektir. Böyle bir zaferi hayvanlar kazanamaz. Yalnız insan kazanır. Derler ki, aslanlar, ayılar, yaban domuzları, kurtlar, köpekler, yalnız beden güçleriyle dövüşmesini bilirler. Atılganlık, Güçlülük bakımından bu hayvanların çoğu insandan üstündür. Ama hepsi aklın ve zekanın karşısında boyun eğerler. Savaşta Ütopyalıların elde etmek istedikleri tek şey onları savaş açmaya zorlayan haklı isteklerdir. İsteklerini yerine getirmedikleri zaman bunun öcünü kıyasıya alır ve bir daha kimse onlara aynı haksızlığı yapmayı göze alamaz. Ütopyalıların savaşta güttükleri tek amaç budur. Bu amaca ulaşmak için de sert ve hızlı davranırlar. Boş bir şeref kazanmaktansa beladan bir an önce kurtulmayı gözetirler. Savaş açılır açılmaz düşmanlarının memleketlerinde sokaklara ve meydanlara Ütopya Devleti'nin mührüyle hemen yaftalara sarlar. Bu yaftalarda düşmanlarının krallarını öldürecek olanlara büyük ödüller vaat ederler ve orada adı geçen başkalarını öldüreceklere daha az önemli ama yine de hatırı sayılı ödüller verirler. Bunlar krallardan sonra gelen başlıca sorumlulardır. Yaftadakilerden birini canlı getirene iki kat ödül verirler. Başlarına ödül konanlar kendilerinden yana geçerlerse onlara aynı büyük ödüller verilir ve cezadan kurtulurlar. Böylelikle düşmanları arasında çok geçmeden birbirlerine karşı kuşkular yaratmış olurlar. Adamlar birbirine güvenmez olur, Korkular içinde yaşarlar. Korkmakta haksız da değillerdir. Çünkü en güvendiği adamların krala ihanet ettikleri çok görülmüştür. Paranın insana işletmeyeceği suç yoktur. Onun için Ütopyalılar bu gibi durumlarda parayı esirgemezler. İhanete kışkırttıkları insanlara, göze aldıkları tehlike ölçüsünde cömert davranırlar. Onlara sadece bol bol altın değil, Diledikleri yerlerde büyük gelirler getiren topraklar da vaat ederler ve sözlerini dürüstlükle tutarlar. Düşmanları alıp satma işini öbür uluslar aşağılık ruhlara özgü, iğrenç ve korkakça bir davranış sayarlar. Ütopyalılar ise en büyük savaşları çarpışmadan bitirdikleri için bu davranışlarıyla övünürler. Hatta bunu insanca ve insaflıca bir davranış sayarlar. Çünkü böylelikle bir avuç suçlunun ölümüne karşılık her iki yandan ölecek binlerce insanın hayatını kurtarmış olurlar. Çünkü Ütopyalılar kendi halklarını olduğu kadar düşman askerlerine de acırlar. Askerin kendiliğinden savaşa girmediğini, kralların ve başkalarının azgınlığına kurban gittiklerini bilirler. Bu yoldan işi istedikleri gibi çözümleyemezlerse o zaman düşmanları arasında ikilik ve çatışma yaratırlar kralın kardeşine ya da başka bir önemli kişiye tahta geçme umudunu aşılarlar. Bunda başarı elde edemezlerse, düşmanlarına komşu olan ulusları onlara karşı kışkırtırlar. Krallar arasında hiç eksik olmayan eski hak iddialarını ileri sürdürtürler. Bol bol para dökerler ama kendi yurttaşlarını savaşa yollamakta cimri davranırlar. Çünkü Ütopya Cumhuriyeti'nde, yurttaşlar öylesine sevgi ve saygı görür ki onların bir tekini düşmanların kralı ile bile kolay kolay değişmezler. Ama altınla, gümüşe hiç acımazlar. Çünkü onları yalnız bu işlerde kullanırlar ve bilirler ki son meteliklerini de harcasalar yine de Ütopyalıların rahatı kaçmayacaktır. Kaldı ki yurtlarında saklı zenginlikler dışında dışarıda tükenmez hazineleri vardır. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi, Birçok ulus onlara borçlanmıştır. Bu paranın bir kısmıyla her memleketten, özellikle zapoletelerden asker tutarlar ve onları savaşa sürerler. Bu memleket Ütopya'nın doğusuna 500 mil uzaktadır. Korkunç, vahşi ve yırtıcı bir ulus olan zapoleteler, balta girmemiş ormanlarda, yüksek dağlarda doğup büyürler. Sağlam yapılıdırlar, sıcağa soğuğa dayanırlar. İşten kaçmazlar. Hayattan tat almak nedir bilmezler, toprağa işlemezler, ev kurmaya, iyi giyinmeye önem vermezler. Tek bildikleri iş, sürü gütmektir. Çoğu zaman geçimlerini avla ve talanla sağlarlar. Savaş için yaratılmış olan bu adamlar, dövüşmeye can atarlar. Bu fırsatı bulur bulmaz da, sevinçten deliye dönerler. Dağlardan sürüyle inerler, isteyen uluslara hizmetlerini yok pahasına satarlar. Tek meslekleri budur ölüme koşarak hayatlarını kazanırlar ve kendilerine para verenler hesabına canla başla, yiğitçe savaşırlar. Ama ne kadar bağlı kalacakları belli olmaz. Çünkü karşı taraf biraz daha fazla para verecek olursa hemen ondan yana geçerler ve ertesi gün yine biraz para karşılığı onlara karşı savaşırlar. Bu bölgede hangi savaş olsa her iki yanda da zapoleterler görür. Bu yüzden birbirine candan bağlı dostların, Yakın akrabaların birbirlerine karşı savaşmaları olağan işlerdendir. Kanlarını birkaç kuruşa sattıkları için dostluğu, akrabalığı unutarak birbirlerine korkunç bir azgınlıkla saldırıp kılıç saplarlar. Bunlarda para tutkusu öylesine güçlüdür ki bir meteliye bayraklarını değiştirirler. Çar çabuk kapıldıkları bu para tutkusunun hiçbir yararını da görmezler. Çünkü kanları pahasına kazandıkları parayı aşağılık cümbüşlerle çarçur ederler. Bu ulus, Ütopyalılar için bütün dünya ile savaşır. Çünkü hiçbir yerde Ütopyalılar kadar para veren olmaz. İyi insanları, iyi işlerde kullanan Ütopyalılar, bu aşağılık kişileri, kötü işlere koşup harcarlar. Zapoletelerde, ihtiyacı olunca, onları parlak umutlar vererek, en belalı işlere sürerler. Çoğu ölür gider ve hiçbir zaman ödüllerini almaya gelemezler bir dahaki sefere tehlikeye atılmayı göze alsınlar diye sağ kalanlara verdikleri sözü tutarlar. Ütopyalılar bu kiralık askerlerin sürüyle ölmesinden hiç kaygılanmazlar. Çünkü dünyayı bu lanetli, bu haydut soyundan kurtaracakları gün, bütün insanlığa hayırlı bir iş görmüş olacaklarına inanırlar. Ütopyalılar, savaşlarda zapoloterlerden başka korudukları devletlerin askerlerini ve daha başka birleşiklerin ordularını, en sonunda da kendi yurttaşlarını kullanırlar. Bunlar arasında kafalı ve yürekli bir adamı seçip bütün ordunun başına getirirler. Bu baş kumandanın ikinci yardımcısı vardır. Kumandan sağ oldukça bunların hiçbir yetkisi yoktur. Ama kumandan ölür ya da esir düşerse yardımcılarından biri mirasçısı gibi yerine geçer. Onun yokluğunda da üçüncüsü başa geçer. Böylece savaşın tehlikeleri içinde Olan başkumandanın başına gelecek kazalar ordunun güvenliğini sarsmaz. Her şehir askerleri gönüllüler arasından seçer. Hiç kimse zorla orduya alınmaz çünkü korkak bir asker, yiğitçe savaşacak yerde arkadaşlarına da korku ışılar. Eğer kendi yurtlarına saldırılırsa o zaman sağlam, iyi yapılı korkakları, yürekli adamlarla bir arada gemilere ya da kaçamayacakları surlara koyarlar. Böylece çok yakındaki düşmandan utanır, kaçma umutları da olmadığı için korkularını unuturlar. Ölümle burun buruna gelince korkak insanlar bile çok kez aslan kesilirler. Ütopyalıların pusu kurmakta mı, pusudan korunmakta mı daha usta olduklarını söylemek güçtür. Kaçmaya hazırlanıyor dersiniz, oysa hiç de öyle bir niyetleri yoktur. Kaçmaya niyetliyseler belli etmezler. Durum ve sayı bakımından güçlüye düşerlerse, gece yarısı sessizce yer değiştirirler ya da bir düzenle düşmanlarını aldatırlar. Güpe gündüz çekildikleri de olur. Ama bu işi öyle ustaca yaparlar ki, bu durumda üstlerine yürümek saldırışlarından daha az tehlikeli değildir. Konakladıkları yeri geniş ve derin hendeklerle çevirirler. Çıkan toprak içeriye yığılır, bütün bunları köleler değil, askerler yapar. Nöbetçilerden ve hendekleri baskınlara karşı koruyanlardan başka bütün askerler çalışır. Böylelikle insanı şaşırtacak kadar kısa bir zamanda büyük düzlükler, yaman istihkamlar haline gelir. Ütopyalıların zırhları çok sağlamdır. Bununla beraber içinde o kadar kolaylıkla hareket edilebilir ki askerin yüzmesine bile engel olmaz. Ütopya askerlerine öğleten şeylerden biri de, Kuşamlı olarak yüzmektir. Piyadeler de, süvariler de mızraklarını çok uzağa atmasını bilirler. Attıklarını vururlar. Yakından kılıçla değil, baltayla dövüşürler. Baltayı ne yandan vururlarsa hiç şaşmaz, öldürür. Savaş araçları bulmakta pek ustadırlar. Buluşlarını kullanacakları güne kadar gizli tutarlar. Çünkü önceden bilinirse işe yaramaz gülünç bir oyuncak haline gelir. Bu araçları kullanışlı olmasına ve kolay taşınmasına önem verirler. Düşmanla yaptıkları savaş kesme anlaşmalarına kışkırtılırsalar bile yine de sıkı sıkıya bağlı kalırlar. Düşman topraklarını talan etmezler. Ekinlerini yakmazlar. Günün birinde işlerine yarar diye tarlaları askerin ve atların çiğnemesini bile istemezler. Silahsız adama casus değilse dokunmazlar. Kendilerine teslim olan şehirleri korur, hücumla aldıkları şehirleri yağma etmezler. Yalnız teslim olmayan başlıca komandanları öldürürler. Öbür askerleri sadece esir ederler. İşinde gücünde olan halka gelince ona hiç kötülük etmezler. Kuşatılanlar arasında teslim olmayı salık vermiş olan varsa onlara mahkumların mallarını verirler, geri kalan malları bu savaşta kendilerine yardım edenleri bol bol dağıtırlar. Kendileri hiçbir şey almazlar. Savaş sonu erince birleşiklerine hiçbir masraf yüklemezler. Her şey yenilenleri ödetirler. İlk olarak onlardan gelecek savaşlarda kullanmak üzere para, sonra da büyük gelirli topraklar alırlar. Bugün Ütopya'nın birçok yabancı memlekette yılda 700 bin dukayı aşan geliri vardır. Ütopya bu memleketlere temsilciler gönderir ve bunlar orada pek parlak bir hayat sürer, ve hazineye büyük paralar sağlarlar. Ütopyalılar çok kez bu çiftliklerin gelirini o memleket halkına bırakır ve yalnız ihtiyaç olduğu zaman kendileri alırlar. Bu geliri istedikleri binde birdir. Bu toprakların bir parçasını daha önce sözünü ettiğimiz fedailere verirler. Herhangi bir kral Ütopya'ya karşı savaş açar ve topraklarına saldırmaya kalkarsa kendi sınırları dışında karşısına büyük bir orduyla çıkarlar. Çünkü bir zorunluluk olmadıkça kendi topraklarında savaşmak istemezler. Yabancı orduların kendilerine yardım için bile olsa yurtlarına girmesine kaçınırlar. Ütopya'da dinler Ütopya'nın değişik bölgelerinde hatta bir şehrin değişik yerlerinde çeşitli dinler vardır. Kimi güneşe tapar, kimi aya, kimi de başka bir gezegene. Eskiden şanlı, şerefli ve erdemli bir hayat sürmüş olan bir adama tanrı, Hatta Tanrıların en yücesi diye tapanlar da vardı. Ama ütopyaların büyük çoğunluğu ve en akıllıları bütün bu putları bırakıp bir tek Tanrı bilirler. Bu Tanrı bilinmez, anlaşılmaz, açıklanmaz bir varlıktır. İnsan zekasının sınırlarını aşar, bütün dünyayı, bedeni, erdemi ve gücüyle kapsar. Bu Tanrıya Baba derler. Her şeyin doğuşunu, çoğalışını, gelişmesini ve değişmesini ve son bulmasını ondan bilirler. Onun dışında hiçbir varlıklı tanrılık görmezler. Ütopyalıların dinleri ne kadar değişik de olsa hepsi şu inançla birleşirler. Dünyayı yaratan ve yürüten bir yüce varlık vardır. Bu varlığın adı Ütopyalıların dilinde Mitra'dır. Ne var ki Mitra herkes için aynı değildir. Ama Tanrı'ya verdikleri biçim ne olursa olsun herkesin bu biçim altında asıl tapındığı yüce tabiattır. Bütün Ütopyalılar her şeyin başı, Başbuğu olarak yalnız onu görürler. Bununla beraber bütün ütopyalılar bu çeşitli boş inançlardan sıyrılmaya ve daha çok akla yakın görünen bu dinde birleşmeye başladılar. Öteki dinler çoktan ortadan kalkmış olurdu. Gel gelelim, bir adam tam din değiştirmeyi düşünürken başına bir felaket gelince korkuya kapılıyor ve bu bir rastlantı değil, Tanrı'nın cezası sayıyor. Sanki terk etmeye hazırlandığı, o Tanrı ondan üç oluyormuş gibi. Bizden İsa'nın adını, öğretisini, yasalarını, mucizelerini ve kendi istekleriyle kanlarını dökerek dünyanın dört bir bucağındaki bir sürü ulusa kendi inançlarını benimseten birçok din şehidinin o eşsiz bağlılıklarını duyunca bu dini ne kadar candan kabul ettiklerine şaşarsınız. Ya Tanrı için için onlara ilham veriyordu ya da Hristiyanlık onların en beğendikleri dine her bakımdan uygun görünüyordu. Ama bana kalırsa onları bu bakımdan en çok etkileyen şunu söylememiz oldu. İsa Hristiyanlar arasında her şeyin ortak olmasını kararlaştırmıştı. Malda, büyükteki bu ortaklık en dürüst Hristiyan topluluklarında hala süre gelmektedir. Her neyse, Ütopyalılar çoğu bizim dinimizi benimsedi ve kutsal vakti suyunda yıkandı. Ne yazık ki dördümüz arasında, İçimizden iki kişi öldüğü için dört kalmıştık. Hiç papaz yoktu. Böylece Ütopyalılar dinimizin bütün öbür sırlarını bilmekle beraber ancak rahiplerin yapabileceği bazı törenlerden yoksun kaldılar. Bununla beraber bütün bu törenleri biliyor ve istiyorlardı. Hatta aralarında, içlerinden birinin rahip olup olmayacağı konusunda canla başla tartışıyorlar, birisini de seçmeye niyetleniyorlardı. Ama ben oradan ayrıldığım sırada seçmemişlerdi henüz. Hristiyanlığa inanmayan Ütopyalılar bu dinin yayılmasına ne engel oluyor ne de Hristiyan olanlara dil uzatıyorlar. Ne var ki Hristiyanlığı yeni kabul edenlerden biri bizim önümüzde adam akıllı cezalandırdılar. Bu adam vaftiz olur olmaz karşı koymamıza rağmen akılsızca duygularına kapılarak İsa'nın dinini övmeye başladı. Bu işte öylesine coşmuştu ki sadece bizim dinimizi bütün öteki dinlere üstün tutmakla kalmadı, hepsini toptan kötüledi. Bu dinlere bağlı olanları zındık, kötü, şeytan soyu ve cehennemlik saydı. Adam bu yolda böyle uzun uzadıya atıp tuttuktan sonra yakalandı, dinlere dil uzattığı için değil halkı birbirine katmakla suçlandı. Yargılandı ve sürgün edildi. Çünkü Topyalıların en eski yasalarından biri şudur. Kimse dininden ötürü kötülenemez. Ütopya'nın kurulduğu sıralarda Kral Utopus oraya gelmezden önce ada halkının din yüzünden birbirini yediklerini öğrenmişti. Memleketin bu durumda olması Kral Utopus'un orayı fethetmesini kolaylaştırmıştı. Çünkü çatışan mezhepler birleşecek yerde düşmanla ayrı ayrı savaşıyordu. Utopus zaferi kazanır kazanmaz ilk işi din özgürlüğünü yasalaştırmak oldu. Buna göre her insan istediği dini tutabilir, başkalarını kendi dinine çekmek için elinden geleni yapabilir, yeter ki bunu tatlılıkla, alçak efendice yapsın ve inandıramadığı insanlara karşı zor kullanmasın, onları suçlamasın, ikilik yaratan tatsız sözlerden kaçınsın. Hoşgörür olmayanlar ve bağnazlar sürgün ve kölelik cezalarına çarptırılıyorlardı. Kral bu yasayı yaparken Yalnız halkın rahatını kaçıran, sürekli kavgaları, kinleri ortadan kaldırmayı düşünmekle kalmıyor, böylelikle dinin gelişmesine de yardım edeceğine inanıyordu. İnanç konusunda hiç kesin kararlar almadı. Düşündü ki belki de Tanrı insanların değişik inançları olmasını istemişti. Kral bir başkasını zorlayarak ya da korkutarak kendi inancına çekmeyi çok yersiz, saçma ve zorbaca bir davranış sayıyordu. Eğer dinlerin bir teki doğru, ötekileri boş inançlara dayanıyorsa, gerçek er geç meydana çıkacaktı. El verir ki insanlar akıllıca davransınlar ve birbirini kırmasınlar. Ama eğer bu konu üstündeki çatışma ve tartışmalar sürüp giderse, en kötü insanlar, en anahtı kişiler olduğu ve kötü inançlarında direttikleri için en iyi ve en yüce din ayaklar altına alınıp boş inançlara kurban gider güzelim ekinlerin çalılar arasında yok olması gibi. İşte bu yüzden otopus bu konuyu tartışmadı bile ve her insana tam bir vicdan ve inanç özgürlüğü verdi. Bununla beraber ruhun bedenle birlikte olduğuna, dünyanın gelişi güzel yürüyüp gittiğine inanacak kadar insanlığı hor görenleri ahlak adına ayıpladı. Ütopyalılar ölümden sonra bir başka hayat olduğuna, kötülüklerin kıyasıya ceza göreceğine, ve erdemlerin cömertçe ödüllendirileceğine inanırlar. Böyle düşünmeyen, bir insanın yüce ruhunu bir hayvan bedeni durumunda gören kimselere insan demezler. Böylelerini yurttaş bile saymazlar. Çünkü böyleleri yasa korkusu olmazsa, ahlaka da, toplumsal kurumlara da hiçbir saygı göstermezler. Çünkü ceza yasasından başka engel tanımayan bu adamlar, yasaları ya gizliden gizliye, kurnazlıkla ya da kaba güçle bozacaklardır ister istemez. Onun için bu kafada olanlar her türlü şereften yoksundur ve devlet işlerinde görev alamazlar. Bu yararsız, aşağılık kişileri herkes hor görür. Bununla beraber bunlara hiçbir cezada verilmez. Çünkü Ütopyalılara göre istediği şeye inanıp inanmamak insanın elinde değildir. Ayrıca onlar korkup düşüncelerini saklamaya, inanmadıkları şeye inanır görünmeye zorlanmazlar. Olduğu gibi görünmemek, ve her çeşit yalan düzen ütopya'da büyük bir nefretle karşılanır. Ne var ki bu adamların bilgisiz halk önünde inançlarından ula orta söz etmelerine izin verilmez. Ama rahipler ve aklı başında adamlarla bu konuda tartışabilirler. Hatta bu çılgınlığın yerini akıl alır diye bu tartışmalar ayrıca teşvikte edilir. Birçok ütopyalı bunun tam tersi bir saplantı içindedir. Ama bunların düşünceleri ne tehlikeli ne de büsbütün saçma olduğu için yayılmalarına engel olunmaz. Bir başka aşırılığa düşen bu Ütopyalılara göre hayvan ruhları, sofuluk ve öbür dünyadaki mutluluk bakımından daha aşağı olmakla beraber insan ruhları gibi ölümsüz, sonsuzdur. Küçük bir azınlık dışında bütün Ütopyalılara göre insanı mezarın ötesinde sınırsız bir mutluluk beklemektedir. Onun için hastalara ağlar, ölenlere ağlamazlar. Yalnız hayattan kaygıyla ve istemeye istemeye ayrılanlara acırlar. Ölüm korkusunu kötüye yorarlar. Derler ki yalnız umutsuz ve suçlu ruhlar görecekleri cezayı için için bilir gibi öbür dünyanın kapısında titremeye başlarlar. Ayrıca onlara göre Tanrı çağırdığı zaman kendisine sevine sevine gitmeyenleri, ölüme karşı ayak direyenleri hoş görmez. Böylesine ölenleri görünce Ütopyalıların keyifleri kaçar ve onları asık yüzle sessiz sedasız mezara koyar, günahının bağışlanması ve ruhunun azaplardan kurtulabilmesi için Tanrı'ya yalvarırlar ve üzerine toprak yayarlar. Sevinç ve umutla ölen bir Ütopyalı'nın ardından ise kimse ağlayıp sızlanmaz. Cenazesi sevinçli şarkılar türkülerle kaldırılır ve ruhu Tanrı'ya emanet edilirken bedeni sevinçle, Güler yüzle ve saygıyla yakılır. Küllerinin üstüne bir taş diker, üzerine de ölenin adını sanını yazarlar. Dostları eve dönünce onun iyiliğinden, güzel işlerinden söz ederler ve en seve seve anlattıkları şey de hayatından çok şanlı ve sevinçli ölümüdür. İyi insanların böyle şan ve şerefle anılması Ütopyalıları Erdem yolunda yüreklendirir, üstelik de ölülerin çok hoşuna giden bir tören yapmış olurlar. Çünkü Ütopyalıların çoğuna göre ölüler insanların güçsüz gözlerine görünmeseler bile kendilerini anan dirilerin arasına katılırlar. Mutlu ruhların diledikleri yere gitmekle serbest olmamaları hiç de şanlarına layık sayılmazdı. Üstelik yüzünde sevdikleri, bağlandıkları insanları görmek istememeleri bir nankörlük olurdu. Böyle bir şey düşünülemez. Çünkü iyi insanların yüreklerindeki sevgi ölümden sonra övür erdemleri gibi azalacağını daha da artar. Böylece Ütopyalılara göre ölüler, diriler topluluğuna karışırlar. Onların işlerine ve sözlerine göz kulak olurlar. Atalarının, dedelerinin hep yanlarında bulunduğu inancı Ütopyalılara bütün davranışlarında güven verir ve gizlice işleyecekleri suçları önler. Başka ulusların pek önem verdikleri fallara, kehanetlere gelince Ütopyalılar bunları saçma bulur, ve alaya alırlar. Buna karşılık tabiat yasalarını aşan mucizelere saygıları vardır. Onlar da Tanrı varlığının ve gücünün bir belirtisini görürler. Onlara göre büyük bunalım anlarında bu mucizelere sık sık rastlanır. Halkın yakarışları ve büyük inancı yurtlarını belalardan kurtarıverir. Evreni incelemek ve tabiat harikalarını övmek onlara göre Tanrı'ya hoş gelen ve yaraşan bir tapınmadır. Bununla beraber ütopyalılar arasında dine fazla sarılıp bileme bir yana bırakan, yeryüzüyle ilgili bilgileri hor görenler vardır. Ama tembelliğe ve aylaklığa düşmekte istemezler. Çünkü bu insanlar öbür dünyada mutluluğa ancak çalışmak ve iyi işler görmekle varılacağına inanırlar. Kimileri hastalara bakar, kimileri yolları köprüleri onarır, kanalları temizler, toprağa çeki düzen verir, taşları, kumları taşır, Ağaç kesip biçer, kentlere at arabalarıyla odun, buğday, meyve, daha birçok yiyecek taşır. Bunlar sadece halk için çalışmakla kalmaz, özel işlerde de birer ruşak gibi, hatta köle gibi çabalarlar. En çamurlu, en çetin, en belalı, insanların çoğunu tiksindiren, ürküten işleri candan ve yürekten yüklenirler. Başkaları rahat etsin, dinlensin diye kendileri didinir dururlar ve bunun karşılığını beklemezler. Başkalarının yaşayışına karışmaz, kendi yaptıklarıyla övünmezler. Çalışmada köle durumuna indikleri ölçüde halkın gözünde yükselirler. Bu kimseler ikiye ayrılır. Bir bölüğü bekar yaşar, kadından uzak durmakla kalmayıp ağızlarına et koymazlar, hatta her türlü hayvan davranışlarından kaçınanlar da vardır. Bu dünyanın zevklerini zararlı sayıp hepsinden kaçınırlar ve bütün çabalarını, umutlarını, öbür dünyanın nimetlerini kavuşma yoluna korlar. Bu nimetlere bir an önce kavuşmanın sevinci, tutkusu içindedirler. Bir bölüğü ise yine çalışmaya düşkün olmakla beraber evlenirler ve evliliğin ödevlerini, zevklerini benimserler. Onlara göre tabiata uymak ve yurda çocuk yetiştirmek gerekir. Çalışmaya engel olmamak şartıyla dünya zevklerini hor görmezler. Ütopyalılar bu sonuncuları daha akıllı, birincileri ise daha ermiş sayarlar. Evliliğe bekarlığı, rahata cefayı üstün görenler, bu davranışlarını akla, sağduyuya, daha uygun saymaya kalksalardı, Ütopyalılara bir alay konusu olurlardı. Ama bunu sadece dil uğruna yaptıklarını söyledikleri için, Ütopyalıların saygısını, hatta hayranlığını kazanmışlardır. Bunlara garip bir yerli deyimle, ''Burtreças'' derler ki, bizim dilimizde din adamı demektir. Ütopya'nın rahipleri pek seçkin, ermiş kişilerdir. Onun için sayıları pek azdır. Her şehrin 13 tapınağında 13 rahip vardır. Ama savaş sırasında bu sayı değişir. Çünkü savaşta bunların 7'si orduya katılır. Onların yerine 7 rahip bulmak gerekir. Ordu ile gidenler dönüşlerinde yine eski yerlerini alırlar. Yardımcılar, eskiler öldükçe onların yerlerine geçerler. Ondan önce de baş rahibe yardım ederler. Her şehirde bir baş rahip vardır. Halk başka bütün görevliler gibi rahipleri de entrikaları önlemek üzere gizli oyla seçer. Seçildikten sonra bunlar kendi kurumlarınca onaylanırlar. Din işlerine bakarlar, törenleri yönetirler, bir çeşit ahlak yargıçlığı ederler. Uygunsuz bir davranış yüzünden onların önüne çıkmak ve laf işitmek büyük ayıp sayılır. Suçluları cezalandırmak, kırılın ve öbür yargıçların işi ise de Rahiplerin yol gösterme ve ayıplama yetkileri vardır. Ahlakça pek düşkün olanları da din törenlerinden yoksun bırakırlar. Bu aforoz ütopyalıların en korktuğu bir cezadır. Aforoz edilen kimse şerefini yitirir, vicdan azapları ve korkular içinde yaşar, hayatı bile tehlikeye girer. Hemen pişman olup rahiplerin gösterdiği yola dönmezse hükümetçe yakalanır ve dinsizlik cezasına çarpılır. Çocukların ve gençlerin eğitimi ve öğretimi rahipleri bırakılmıştır. Okul kendilerine bilimden çok erdem ve ahlak vermeye çalışır. Ütopya'da öğretmenin işi, bütün görgüsüyle bilgisini ve cumhuriyeti koruyacak olan sağlam ilkeleri körpe yaşlı çocukların kafasına yerleştirmeye harcamaktır. Bu ilkelerle yetişen çocuk bütün ömrünce onlara bağlı kalır, büyüyünce de devletin bekçisi ve yararlı bir üyesi olur. Devletleri dağıtan kötü ahlaktır. Kötü ahlakı yaratan da kötü ilkeler ve düşüncelerdir. Rahipler karılarını memleketin en ileri gelenleri arasında seçerler. Kadınlar da dul ya da yaşlı olmak şartıyla rahibe olabilirler. Ütopya'da rahiplikten daha şerefli bir görev yoktur. Rahiplere gösterilen saygı o kadar büyüktür ki onlardan biri suç işlerse adalet karşısına çıkmaz. Tanrı'ya ve kendi vicdanına bırakılır. Çünkü Ütopyalılara göre Tanrı'ya adanmış olan kutsal bir varlığa hiçbir ölümlünün eli dokunamaz. Rahipler az olduğu ve çok titizce seçildikleri için bu tereyi uygulamak kolay olmaktadır. Erdemli ve iyilerin iyisi olduğu için bu kadar yükselmiş olan bir insanın kötülüğe ve ahlaksızlığa düşmesi binde bir olacak bir şeydir. Böyle bir şey olsa bile devletin güvenliği tehlikeye düşmez. Çünkü bu sınıftakilerin sayısı azdır ve şanları şerefleri olmakla beraber devlet işlerinde etkinlikleri yoktur. Rahiplerin sayısını sınırlandırmakla Ütopyalılar bugün çok büyük bir saygı gören bu sınıfı ayağa düşmekten kurtarmış oluyor. Olağanüstü bir yetkinlik isteyen böyle bir göreve yükselecek değerde insan bulmak zaten güç bir şeydir. Ütopya'nın rahipleri kendi yurttaşları kadar yabancı ulusların da saygısını kazanmıştır. Bunun nedeni şudur. Savaşlarda rahipler savaş alanına yakın bir köşeye çekilir, orada kutsal giysileriyle diz çöker, ellerini göğe kaldırır, her şeyden önce barış için, sonra kendi memleketlerinin zaferi için dua ederler. Ama bu zaferin hiçbir taraf için kanlı olmamasını isterler. Kendi yurttaşları savaşı kazanırsa, rahipler hemen savaşçılar arasına karışır ve yenilenlerin kılıçtan geçirilmesini önlerler. Rahipleri görüp çağırabilen mutsuz düşmanlar canlarını kurtarmış olurlar. Uzun eteklerine el değdirebilenler ise hem canlarını hem mallarını kurtarırlar. Bu güzel davranış onlara öyle bir yücelik kazandırmış ve bütün ulusların gözünde öylesine büyütmüştür ki çok kez hem kendi yurttaşlarını düşmanların hem de düşmanları kendi yurttaşlarının azgınlığına karşı korumuşlardır. Ütopyalılar bütün umutlarını yitirip savaşı bırakarak kaçtıkları zaman düşman peşlerine düşer ve onları öldürmeye ve yağmaya yeltenirse, rahipler araya girip boşuna kan dökülmesini önlemiş ve akla uygun koşullarla barış anlaşmasına varılmasını sağlamışlardır. Ütopya'nın dokunulmaz ve kutsal rahiplerine saygısızlık edecek kadar vahşi, zalim ve barbar bir ulus görülmemiştir. Ütopyalılar her ayın ve yılın ilk ve son günlerini kutsal sayar ve kutlarlar. Yılları güneşin, ayları ayın seyrine göre bölmüşlerdir. İlk günleri Ütopyalılar Sinemernes, son günlere de Trapemernes demişlerdir ki bu da ilk bayram ve son bayram demektir. Tapınakları görkemli, zengin yapılardır. Büyük kalabalıkları alacak kadar da geniştir. Bu tapınakların içi gün ortasında bile alacak karanlıktır. Böyle olması mimarların bilgisizliğinden değil, rahiplerin isteğinden ötürüdür. Çünkü rahiplere göre fazla ışık düşünceleri dağıtır, donuk ışıksa düşünceleri toplar, dinsel duyguyu yoğunlaştırır. Ütopyalıların bir tekliğini olmamakla beraber bütün değişik mezhepler başka yollardan hep aynı amaca yönelmiştir. Bu da tanrısal varlığa yücelmektir. Onun için tapınaklarda ortak inançlara aykırı hiçbir şey görülmez ve duyulmaz. Her meslebin özel törenleri evde, aile içinde kutlanır. Genel törenler özel mezhepleri incitmeyecek şekilde düzenlenir. Bundan ötürü tapınaklarda hiçbir tanrı resmi görülmez. Herkes tanrısını dilediği biçimde tasarlamakta serbest bırakılır. Tanrı yalnız Mitra adıyla anılır. Bu da genel bir tanrı kavramıdır. Söylenen dualar hiç kimsenin mezhebine aykırı gelmez. Her ayın ve yılın son günleri akşamüstü aç karnına halk tapınaklarda toplanır, o ayı ya da yılı rahat geçirdikleri için Tanrı'ya şükreder. Ertesi gün ayın ya da yılın ilk gününü kutlamak üzere erkenden tapınağa gidilir ve Tanrı'dan uğurlu bir ay ya da yıl dilenir. Son bayram günleri tapınağa gitmeden önce kadınlar kocalarının, çocuklar ana babalarının ayaklarına kapanır işledikleri bir suç ya da yerine getiremedikleri bir ödevi açığa vurur, af dilerler. Aile içindeki içini dökmelerle saklı kalmış huzursuzluk bulutları dağılmış olur ve herkes tapınağa temiz bir yürek ve iyi niyetlerle gider. Çünkü Ütopyalılar tapınaklarına içi rahat gitmek isterler. Onun için içlerinde herhangi bir kimseye karşı bir hınç ya da kırgınlık varsa barışmadan, yüreklerini yıkamadan törene katılmak istemezler. Böyle bir günahı Tanrı'nın çok ağırca cezalandırmasından korkarlar. Tapınakta erkekler sağda, kadınlar solda olurlar. Ailenin başında kadın ya da erkek, o topluluğun en büyüğü bulunur. Öyle bir düzenle otururlar ki aile büyükleri evde eğitip yönettikleri kimsenin tapınaktaki davranışlarına da göz kulak olabilirler. En gençler, en yaşlılar arasına dağılır, böylelikle bir araya gelen çocukların yaramazlık yapmaları önlenir. Körpe çağdaki gençlerin içlerinde derin bir tanrı korkusu olmak gerekir. Çünkü o yaşta erdemi geliştirecek tek güç korkudur. Ütopyalılar törenlerde hayvan kurban etmezler. Çünkü onlara göre varlıklara yaşasınlar diye can veren tanrı onların kanının akıtılmasından hoşlanmaz. Ütopyalılar tapınaklarda buhur ya da başka güzel kokular, başka şeyler ve birçok mumlar kandiller yakarlar. Ütopyalılar bilir ki Tanrı'nın böyle şeylere, hatta insanların doğalarına bile ihtiyacı yoktur. Ama bu zararsız, iç rahatlığı veren tapınmaları severler. Bu törenlerin ışıkları, güzel kokuları insanı içten içe yüceltir ve Tanrı'ya daha bir coşkunlukla bağlar. Tapınakta herkes beyazlar giyer. Rahipse pahalı olmamakla beraber güzel işlemeli ve değişik renkli elbiseler giyer. Bu elbiselerde sırmalar, elmaslar, zümrütler yoktur. Ama kumaş o kadar iyi dokunmuş ve kuş tüyleriyle o kadar güzel ve ustaca bezenmiştir ki en pahalı kumaşlar bunun yanında hiç kalır. Bu kanatlar, tüyler rahibin giysisine konuş biçimleriyle ayrıca bir takım gizlerin sembolleri olurlar. Törenleri kutlayanlar bu gizleri sürdürür ve yorumlarlar. Bunlar karşısında Ütopyalılar Tanrı'nın kendilerine ettiği iyilikleri hatırlar ve Buna karşılık Tanrı'ya sevgi ve saygı borçlarını yerine getirmeye özenirler. Rahip bütün bu süsleriyle tören yerinde gözükünce herkes öyle bir saygı ve öyle derin bir sessizlikle yere kapanır ki Tanrı tapınağa gelmiş gibi bir ürperti kaplar herkesin içini. Biraz sonra rahibin bir işaretiyle herkes doğrulur. O zaman ilahiler okunmaya başlar. Arada bir de çalgı sesleri duyulur. Ütopya çalgılarının çoğu bizimkilerden başkadır. Bazıları bizimkilerden daha ahenkli, bazıları ise hiç de öyle değildir. Ama gerek çalgı, gerek ses bakımından ütopya müziğinin su götürmez üstünlüğü sağlayan şey, bu müziğin bütün doğal coşkuları büyük bir olgunlukla belirtip dile getirmesidir. Ses, anlatılan şeye öylesine uyar, doğalar, yakarışlar, sevinç, acıma, yas, öfke duyguları öylesine yaşatılır ki, kısacası Ezgi'nin biçimi en içten duyguların Gerçekliğiyle öylesine kaynaşır ki dinleyenlerin ruhu derinden sarsılır, ürperir, alevlenir. Törenin sonunda halk ve rahip yasalaşmış bir takım duaları hep birlikte okurlar. Bunlar hem bütün halkın hem de tek tek herkesin benimseyeceği sözlerdir. Bu dualarda her insan Tanrı'nın kendi yaratıcısı, yöneticisi ve bütün iyiliklerin kaynağı olduğunu kabul ve bunlardan ötürü ona şükreder. Tanrı'ya asıl şükrettikleri şey ise kendilerine en mutlu bir devlet ve en gerçek saydıkları din içinde dünyaya getirmiş olmasıdır. Bununla beraber Ütopyalılar eğer kendi inançları yersizse, Tanrı'ya daha hoş gelen başka bir din varsa, Tanrı'nın bunu kendilerine sezdirmesi için yalvarırlar ve onun dileğine uymaya hazır olduklarını bildirirler. Ama Ütopya'nın devletinden ve dininden daha iyisi yoksa o zaman da Tanrı'dan onları sürdürmesi, ve bütün insanları bu devletin ve bu dinin yoluna getirmesini isterler. Dinlerin bu kadar değişik olmasından Tanrı'nın gizli bir amacı varsa ona da karışmazlar. Kısaca, rahat ve tatlı bir ölümden sonra Tanrı'nın kendilerini hoş karşılamasına dua ederler. Ömürlerinin uzaması ya da kısalması için Tanrı'ya başvurmaktan çekinirler. Bununla beraber en mutlu hayatla Tanrı'dan uzun zaman ayrı kalmaktansa en çetin bir ölümle seve seve Tanrı'ya bir an önce kavuşmayı yeğleyeceklerini söylemekten kaçınmazlar. Bu dua biter bitmez herkes yeniden yere kapanır ve az sonra yemeğe gider. Günün geri kalan saatleri oyunlar askerlik ile geçer. Rafael sözlerine devam etti. Size bu devletin düzenini elimden geldiği kadar dürüstlükle anlatmaya çalıştım. Bu devlet bence yalnız devletlerin en iyisi değil, üstelik genel yarar, ya da devlet adını almaya en layık olanıdır. Çünkü başka yerlerde halkın yararından söz edenler aslında kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmezler. Burada hiç kimsenin özel malı olmadığı için herkes ortak yarar için canla başla çalışır. Kişisel yararla halkın yararı gerçekten birbiriyle kaynaşmıştır. Başka ülkelerde devlet ne kadar zengin olursa olsun kendi ambarını doldurmayan insan açlıktan ölmeyeceğine güvenemez. Onun için ister istemez memleketinden, yurttaşlarından daha çok kendini düşünür. Ütopya'da her şey herkesin olduğu için, ortak ambarlar dolu olduğu sürece kimse hiçbir şeyden yoksun kalmaz. Devletin geliri hiçbir zaman haksızca dağıtılmaz. Ütopya'da ne yoksular aslanır ne dilenciye. Kimsenin hiçbir şeyi olmadığı halde herkes zengindir. Dünyada kaygısız, rahat yürekli, sevinçle yaşamaktan daha büyük bir zenginlik olabilir mi? geçim sıkıntılarına düşmeden, karısının ağlayıp sızlamalarını, yiyecek içecek istemelerini duymadan, oğlunun yoksulluğa düşmesinden, kızının çeyizsiz kalmasından, korkmaksızın yaşamaktan daha mutlu ne olabilir? Ütopyalının kendisinin, karısının, çocuklarının, torunlarının, torunlarının, torunlarının ve gelecek bütün soyunun rahat yaşayacağından hiçbir kuşkusu yoktur. Ayrıca Ütopya Devleti bütün bu yararları, hem dün çalışıp bugün çalışamaz olanlara, hem de bugün bütün gücü yettikçe çalışanlara sağlar. Böylesine haklı, böylesine eşit bir düzeni başka ulusların devletiyle karşılaştırmaya kimin dili varır? Ben kendi hesabıma başka uluslarda eşitliğin ve doğruluğun en küçük bir izini bile görüyorsam kör olayım. Bir soylu kişi, bir para babası, bir tefeci, kısacası hiçbir şey üretmeyen ya da devlete yararsız, süs püsler yapıp satan, işsiz güçsüz, bolluk içinde güle oynaya yaşarken, beri yanda işçinin, arabacının, demircinin, marangozun, çiftçinin bir lokma ekmek için durmadan didinmesi, bunca alın teriyle yük hayvanlarının bile zor dayanacağı, yoksulluk içinde yaşaması hangi hakka doğruluğa sağar? En çetin işleri gören bu insanlar o kadar yararlı kişilerdir ki, Hiçbir toplum onlarsız bir yıl bile ayakta duramaz. Böyleyken bir hayvanın durumu onlarınkinden bin kat daha iyidir. Çünkü hayvan onlardan daha az çalışır, yiyeceği hiç de onlarınkinden kötü değildir. Hatta zevklerine daha uygundur. Üstelik hayvan geleceğinden de kaygılı değildir. İşçiye gelince, nedir işçinin kaderi? Bugün için verimsiz, kısır bir işin altında ezilmektir. Ve yarın için beklediği de yoksulluk, dilencilik içinde geçecek, bir ihtiyarlıktır. Aldığı gündelik günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez. Nasıl kazancından bir parçasını bir yana ayırsın da yaşlı günlerindeki geçimini sağlayabilsin. Soylu denen kimselere, altınlar elmaslar içinde yaşayanlara, aylaklara ya da süsten geçinenlere bu hoş keyifleri körükleyip beslemekten başka işleri olmayan, bu insanlara, bu kadar bol keseden varlık dağıtan bir toplum, Haksız ve nankör bir toplum değildir de nedir? O toplum ki kendini asıl yaşatan çiftçinin, kömürcünün, arabacının, marangozun, işçinin dertleriyle kaygılanmaz, hiçbirine acımaz. O toplum ki insafsız bencilliği içinde daha fazla iş, daha fazla çıkar sağlamak için emekçi insanların gençlik gücünü kıyasıya harcar, zavallılar yaşlandılar, hastalandılar mı, ellerinde avuçlarında bir şey kalmadı mı,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 Zenginler her gün yoksullukların gündeliklerini kıstıkça kısarlar. Bunun için yalnız hilelere başvurmakla kalmaz, yasalar da çıkarırlar. Devletin en yararlı insanlarına karşı böyle davranmak apaçık bir adaletsizliktir diyeceksiniz. Ama zenginler bu canavarlığı yasalar yoluyla bir adalet kılığına bürümüşlerdir. İşte bu yüzden bugünün gösterişli devletlerini gözden geçirince bunlar içinde. Benim gördüğüm tek şey şudur aldanmıyorsam. Zenginler cumhuriyet, halk egemenliği gibi parlak sözler altında yoksulların kuyusunu kazıyorlar. Türlü düzenler ve akla gelmedik yollarla bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyorlar. İlk sağlamak istedikleri kimi az, kimi çok haksızlıkla elde edilmiş bir serveti dünya durdukça dokunulmaz bir mü bülk haline getirmek, ikincisi de,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 Dünya durdukça dokunulmaz bir mülk haline getirmek, ikincisi de yoksulların açlığından, bedenlerinden yararlanmak ve onları yok pahasına çalıştırmaktır. İşte zenginlerin devlet adına ve dolayısıyla yoksullar adına başvurdukları bu dolaplar birer yasa olmuştur. Bununla beraber doymak bilmez bir hırsla bütün bir toplumun mutluluğunu sağlamaya yetecek kadar nimetleri aralarında paylaşan bu kötü, bu vicdansız insanlar, Ütopyalıların mutluluğuna kavuşmaktan çok uzaktadırlar. Ütopya'da cimrilik barınmaz, çünkü orada paranın yeri yoktur. Para ortadan kalkınca nice acıların kaynağı kurumuş, nice cinayetlerin kökleri sökülmüş olmuyor mu? Kim bilmez yalan dolanın, haksızlıkların, soygunların, kavgaların, kargaşalıkların, ayaklanmaların, adam öldürmelerin, ihanetlerin, zehirlenmelerin, bunca cezalara ödenen bu suçların, Para ile birlikte ortadan kalkacağını. Para ile birlikte korkular, kaygılar, kuşkular, uykusuzluklar da insanların yakasını bırakacaktır. Parasızlıktan doğuyor sanılan yoksulluğun ta kendisi bile olsa para yok olunca yok olacak. Bunun apaçık kanıtı da şudur. Diyelim ki bir kıtlık yılı oldu. Binlerce insan korkunç bir açlıktan kırıldı. Elimle koymuş gibi bilirim ki o kıtlık yılı sonunda zenginlerin ambarları aranacak olsa Çuvallar dolusu zahire bulunur. Bu yiyecekler vaktinde açlıktan bir deri bir kemik kalmışlara dağıtılsaydı, zavallılar Tanrı'nın insafsızlığına ve toprağın cimreliğine kurban gitmezlerdi. Görüyorsunuz ki para olmazsa herkesin hayatı kolayca sağlanabilir. Bize mutluluğun kapısını açmak üzere bulunan ve Tanrı adına kutsal bir şeymiş gibi öne sürülen bu altın anahtar insanlara bütün kapıları kapatmaktadır. Zenginler bu gerçekleri bilmezler mi? Bence çok iyi bilirler. Bilirler ki bir sürü yararsız, ıvır zıvır biriktirmektense iyi yaşamak için gerekli şeylerden yoksun kalmamak daha iyidir. Çuvallarla altına boğulmaktansa bir sürü dertten, kaygıdan uzak kalmak çok daha özlenilir bir şeydir. Bana kalırsa insanoğlunun hem kendi çıkarı için hem de insanın yoluna girmek için çoktan Ütopya Devleti'nin yasalarına uyması gerekirdi. Çünkü Tanrı'nın bilgeliği, insanların iyiliğinin nerede olduğunu bilmez olamazdı ve her halde tanrısal iyiliği ile onlara iyinin ve doğrunun ne yanda olduğunu haber vermişti. Ne var ki, insanın kendini beğenmişliği, bütün ahlaksızların kaynağı olan o hayvancı tutkusu, dünya halkının doğru yola girmesine engel olmuştur. Kendini beğenmiş adam, mutluluğunu, kendi rahatlığı üstüne değil, başkalarının acısı üstüne kurar. Ezeceği köle gibi kullanacağı insanlar olmazsa, mutluluğunu başkalarının yoksulluğu üzerine kuramazsa, malını mülkünü ortaya serip yoksulların bellerini bükmeyeceğini, umutlarını kırmayacağını bilmezse, Tanrı olmayı bile istemez. Kendini beğenmek öyle bir cehennem yılanıdır ki, insanın yüreğine sinsice süzülüp girer, onu zehirleyip gözünü kör eder, daha güzel bir hayata giden yoldan saptırır onu. Bu sürüngen insanların öylesine içine işler ki, onu koparıp atmak kolay olmaz. Bu size anlattığım devleti bütün dünya memleketlerinin kavuşmasını candan dilerim. Ne mutlu Ütopyalılara ki böyle bir devleti bulmuşlar. Yarattıkları kurumlar onlara parlak bir uygarlık sağlamakla kalmamış, Aklım beni aldatmıyorsa onlara sonsuz bir varlık da sağlamıştır. Çünkü Ütopya'da her türlü gözü doymazlık ve ayırıcılık tohumları onlara bağlı bütün kötülüklerle birlikte sökülüp atılmıştır. Böyle olunca devlet bunca güçlü ve mutlu ülkeleri yıkan iç kavgalardan uzak kalmıştır. Yurttaşlar içeride bu kadar sağlam bir dayanışmayla birbirlerine bağlı olunca Böylesine bir birlik kurunca Cek bütün tehlikelere rahatça karşı koyabilir. Böylesi bir devleti yabancı kralların ele geçirmek istemesi boşunadır. Ütopya'ya karşı bunu deneyenler çok oldu ve her seferinde yenilgiye uğradılar. Rafael hikayesini bitirince Ütopyalıların savaş sistemleri, dinleri, törenleri, yasaları, töreleri, daha birçok kurumları üstünde bir hayli düşündüm. Bunların çoğu olmayacak şeyler gibi göründü bana. Asıl beni şaşırtan da bu garip devletin parasız pulsuz ortak yaşama düzeni oldu. Bu ortaklık para ile birlikte devletin şanı şerefi sayılan soyluluk, yücelik gibi parlak, görkemli bütün üstünlükleri kökünden atıyordu. Bununla beraber konuşmaktan yorgun düşen Rafael ile tartışmaya girmedim. Söylediklerine aykırı olan düşüncelerimi hoş karşılayacağından emin değildim. Onunla tartışmaya giren başkalarına nasıl çattığını hatırladım. Ona kalırsa bu kimseler başkalarının buluşlarında bir sakatlık görmezlerse aptal sayılmaktan korkan kişilerdi. Onun için ben de Ütopyalıların devletini ve Rafael'in bütün anlattıklarını övdüm. Sonra elinden tutup onu sofraya götürdüm. Bir başka zaman bu konu üzerinde daha uzun konuşuruz dedim.